Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatü vesselamu ala seyyidil mursalin Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmain Kıymetli dinleyenlerimiz Allahü Teala bir gece daha bizleri bir iman meclisinde, itikad dersinde buluşturdu. Bundan dolayı ona sonsuz hamdü senalar ederiz. Geçen haftada başladık vakitler Sınırlı olduğu için çok uzun anlatamıyoruz. Bu yüzden sizler çok dikkatle dinlerseniz inşallah Allah'ımıza iman hakkında bazı şeyler size bildireceğiz. Sahabe-i kiram gibi, teal nümin saaten, gel bir saat iman edelim derlerdi birbirlerine. E bir saat iman olur mu? Yani imandan bahsedelim, Kur'an'dan bahsedelim, Rabbimizin sıfatlarından bahsedelim. Böyle yaparsak ne olur? İmanımızı tazelemiş oluruz. Onun için herkes bir şekilde ben inanıyorum diyor. Ama neye inanıyor, nasıl inanıyor? Burada mühim bir mesele var. Önümüzde ölüm, kabir, mahşer ve ondan sonra ya cennet ya cehennemle neticelenecek bir süreç var. Her yaptığımızdan sorulacağımız, her konuştuğumuzdan, efendim baktığımızdan, tuttuğumuzdan, yediğimizden, içtiğimizden mesul olacağımız bir ahiret sahası var. Biz bu işi anlamıyoruz. İnsanlar bundan gafildirler. Sanki varsa dünya yoksa dünya diye böyle bir hayat yaşıyoruz. Yüzümsüz haberler, fuzuli meseleler bizi meşgul ediyor. Halbuki daha çoğumuzun Rabbimiz hakkında bir sahih itikadımız dahi yok. Onun için ehl Sünnet ve Cemaat yolunu ve onların itikadını biz sizlere anlatmaya çalışacağız. اَسْتَعِذُ لَا وَاَنَّهَا سُرَاطِهِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُواهِ işte bu benim dost doğru yolumdur. Habibim söyle ki kullarıma bu benim dost doğru yolumdur. Buna uyun. Velat etti bir üssümül. Sakın yollara uymayın. Yol bir tanedir. Yollar çoktur. Biz yola uyacağız. Yollara değil. Herkes çıkıyor. Yordum, ekşi diyen yok. Herkes benim görüşüm doğru. Benim görüşüm doğru. Benim itikadım doğru. Böyle herkes bir, bir şey uyduruyor. Allah hakkında, Kur'an hakkında, helal hakkında, haram hakkında ne yanlış yunduş görüşler şu anda ortalıkta dolaşıyor. Onun için siz bu dersleri takip edin. Biz sizi yanıtmayız. Allah'ın izniyle size teminat veriyoruz. Ehli sünnet dışında bir yanlış inat, yanlış fikir, yanlış fetva, dört mezhep dışında bir fetva asla bizden sadır olmayacak. İnşallah dünyada da ahirette de birbirinden razı olacağız. Yarın ahirette de nerede o adam beni saptırdı, bana yanlış söylemiş, şimdi bak ben cehenneme gidiyorum, onun yüzünden, onu alt, ayağımın altına alacağım, çiğneyeceğim diye, böyle bağıracak, çağıracaklar mahşerde. Bu hususta ayetler var. Estaizu billahi. Rabbena erinellezine zallana minel cinni veliz. Ya Rabbi, cinlerden ve insanlardan bizi saptıran, şaşırtanları bize göster. Ne yapacaksınız? Nec'u'l-mâ tehti eqdâminâ liyekûnâ minel esfelîn. Ayaklarımızın altına alacağız, onları en aşağı yapacağız. En Adi duruma düşüreceğiz falan. Ya bunların ahirette bunları demenin bir üzümü yok. Şimdi bir hocanın peşine gidip, bir liderin peşine gidip, bir şeyhim diye çıkan adamın peşine gidip, ondan sonra yarın ahirette helak olmak var. Efendim, uyduğun adam da senden uzak duracak. Ondan sonra efendim, ben bunu saptırmadım, ben buna bir şey demedim, bu kendi kaşındı, canı eksili istedi falan. Mahşerde böyle sıkıntılar olacak. Onun için şimdiden doğru adres belirlesek, ehli sünnet üzere konuşan insanları dinlesek, ona göre itikadımızı düzeltsek, bir Allah'ımızın nurlu yolu var, ona uysak, diğer yollardan uzak dursak, böylece felah bulacağız inşallah. Şimdi geçen derste ben size, din nedir, iman nedir, İslam nedir? Bu hususta üç tarif yaptım. Bu tariflerden sonra bu derste, amen tübillah, Allah'a iman ettim. Şimdi kısaca bir anlatalım. Herkes bunda bir kendi inancını tasfiye etsin, gözden geçirsin. Allah'a inanmak. Şimdi inanmak için, inanmak şu demek, var olduğuna inanmak. Biz inanıyoruz, Allah'ımız var. Peki, nasıldır? Sıfatları nedir? Onu nasıl tanıyoruz, ne kadar tanıyoruz? Evvela tanımak lazım. Tanımadan inanmak olmaz. Şimdi Yahudiler de Allah'a inanıyoruz diyorlar. Hristiyanlar da Allah'a inanıyoruz diyorlar. Bunlar Allah'ı inkar etmiyorlar. Fakat allah Teala bunların imanına itibar ediyor mu? Etmiyor. Ne buyur? ve billah. Vekaletil Yahud. Vel Nesara nehmnü Allah ve ehibbâhu. Yahudiler, Hristiyanlar dedi ki biz Allah'ın oğullarıyız. Ve dostlarıyız. Bu lafı Kur'an zikrediyor. Başka halde. Vekaletil Yahud. Uzeyrun İbnullah. Yahudiler dedi ki Uzeyr Allah'ın oğludur. Onda bir kıssası var. Vekaletil Nesara'l-Mesihü ibnullah. Hristiyanlar dediler ki İsa Mesih Allah'ın oğludur. Değer ki kabulün Bunlar manasız boş sözlerdir. Ağzlarından çıkıyor. Dahiune kabullerlediğine kefaroğunun Kendilerinden önce geçen kitapsız kafirlerin laflarına benziyorlar. Onların inançlarına inançları benziyor. Şimdi Rabbimiz lakat kefaralediğine kabulünde Allah selate. Allah üçün üçüncüsüdür. Üç tanesi işte baba, oğul, kutsal ruh. Üç uknum, teslif, akidesini iddia edenler muhakkak kafir oldu diyor Kur'an. Ve mümin ilahin illah ilah Tek ilahtan başka ilah yok. Oğul yok, kız yok, eşi yok. İşte kulü Allahet meselesi. Allah kimdir, nedir, nedendir? Müşrikler geldiler, bizim putlarımız altından, gümüşten, bakırdan, kurşundan. Senin Allah dediğin nedendir? Hangi maddedendir, madendendir? O zaman İhlas suresi nazil oldu. Kulü habibim şöyle, hı ve o sorduğunuz Allah vahed, o bir olan Allah'tır. Size birliği lazım. Onu o bir maddeden değil. Bütün maddeleri o yarattı. şey, Her şeyi o yarattı. Yarattığı şeyin cinsinden olur mu hiç? Allahu uslam Herkes her işinde onu arar. İşi ona düşer. Onun işi kimseye düşmez. O kimseden bir şey istemez. Lem yelit doğurmadı. Oğlu yok, kız yok. Ve lem doğurulmadı. Anası yok, babası yok. Ve lemekullu kufu ve Dengi yok, naziri yok, şebiği yok, eşi yok, benzeri yok. Böyle bir Allah'a biz inanıyoruz. E herkesin Allah'a inandım demesi muteber olmaz. Ondan sonra kalkar, elini de böyle yapar. Gökte Allah var der. E i̇şte bu Selefilerin itikadında Allah göktedir. Arşın üzerine oturmuş mesela bu Vehhabi itikadında. Haşa ve kella. Bunlar asla Allah'a isnat edilecek bir şey değil. Mekan isnat edilir mi? Arş nedir? Mahluktur, sonradan yaratılmış. Gök nedir? Hep mekandır, sonradan yaratılmış. Kur'an-ı Kerim hep bunları söylüyor. <gülüyor> Yedi kat gökleri yoktan yarattım diyor. Ve emine yardım itlevun. Yedi kat yeri sonradan yarattım diyor. Yarattım ne demek? Yokken var ettim demek. Yok olan bir şey. Ars evvelce yoktu. Kürsü yoktu. E, gökler yerler yoktu Allah var iken. Celle şahanehu e, Hal böyleyken sen nasıl dersin ki şimdi efendim e, Allah göktedir. E, oturuyor. arşın üzerine oturmuş. Ayaklarını uzatmış. Haşa ve kella. Yok Allah iner. Hadislerde var. Yenzili Rabbuna Rabbimiz iner. Anladık ama bu tecellisi iner. Rahmeti feyzi bereketi iner demektir. Yoksa Allah bizim gibi iner mi? O zaman neyse misli şey. Allah'ın misli yok benzeri yok. Ayeti ne olacak? Onun için Rabbimizi güzel tanıyacağız. Bizi kandırırlar. Hoca kılığında şeytanlar var. Efendim saptırıcı önderler var. Bunlar ayet okurlar, hadis okurlar. Bizi helak ederler, ocağımızı batırırlar. İman ocağımızı mahvederler. Allah oturdu derse, in, iner derse bunlar şu anda mevcut. Onun için Allah'a inandıklarını söyleseler de Allah'ın oğlu var hanımı var şeklindeki ve Allah gökte, Allah bizim gibi iner çıkar haşa diyenlerin inançlarından dolayı allah Teala bunların imanlarını muteber saymamıştır. Şimdi Allah'a inanmak ne demek? Var olduğuna inanacaksın. O var, o olmasa hiçbir şey olmaz. Çünkü benim yaratılış sebebim belli, onun belli, onun belli, hepsinin de başı belli, ezeli olmadığı belli, kadim olmadığı belli, evveli olduğu belli, başlangıcı olduğu belli. E dolayısıyla bu geriye doğru sonsuza kadar gitmediğine göre bütün mahlukat geriye gidip bir noktada durduğuna göre o zaman Allah'tan başka ezeli yok, kadim yok. Bazı filozoflar ki bunların içinde bazı meşhur insanlar da var, çok büyük İslam alimi zannedilen insanlar da var. Bunlar diyorlar ki bu alemin evveli yok ama ne bakımdan evveli yok madde olarak evveli yok. Bu şekil değildi de şu şekildi. Yok bu şekilde evvel dumandı, dumandan evvel işte gazdı, buhardı, şuydu buydu ama evveli yok diyorlar. Bunu diyenlere i̇mam Gazali kafir oldular diyor. Niçin kafir oldular? Çünkü Allah'tan başka evveli olmayan varlık yok. Her varlığın başı var, başlangıcı var. Çünkü hepsini Allah yarattığına göre, yaratıldığı nokta onun başlangıç noktasıdır. Ev, evveli de o yoktur. Her şeyin üzerinden yokluk geçmiştir. Bir tek Allah'ımızın üzerinden yokluk geçmemiştir. Geriye ne kadar gidersek gidelim, Allah teala'nın olmadığı bir zaman yok. Ama Allah dışındaki hangi varlık hakkında konuşursak geriye bir noktaya geldiğimiz vakitte onun olmadığı bir zaman var. Gökler yerlerde işte 10 bin sene, 20 bin sene bir noktaya geliyorsun yoktu. E yok iken bunları kim var etti? meselesine gelince bir varlık var ki o hepsini var etti. O zaman Allahımızın varlığına inanıyoruz. Onun da birliğine inanıyoruz. İlahlıkta bir. Kimse onun ortağı değil. Ortağım olsa diyor. Gökler, yerler karışır diyor. <gülüyor> Güneş sisteminde bozukluk buluyor musunuz? Ay sisteminde düzensizlik buluyor musunuz? Ecrâm semaviyede, feleklerde efendim, bu kadar güneşin doğması, batması, mevsimler, takvimler, hesaplar. Bak uçaklar rotar yapıyor, trenler rotar yapıyor, füzeler rotar yapıyor veyahut da e, te tertip edilen... E, efendim beklenen saatte istediği yere ulaşamıyor, arıza çıkarıyor, düşüyor, kalkıyor, bozuluyor, kaza yapıyor. Hiç Allah'ımızın bu sisteminde, bu nizamında, bu düzeninde bir noksanlık görüyor musunuz? Bak takvimler bile hesabı nereden alıyor? Güneşten alıyor, aydan alıyor, burçlardan alıyor, gezegenlerden alıyor, bu, bu kadar hesap. Astronomi bunların üzerine kurulmuş. Onların hareketlerini takip ediyorlar da ona göre nizam düzen çıkarıyorlar. Görmüyor musunuz? Geçen sene bu sabah, Güneş nereden doğduysa bu sabah, bu sene bu sabah oradan aynı noktadan aynı dakikada doğuyor. Bunlar hiç mi şaşmaz ya on bin, binlerce senedir, on binleri geçmiş senedir? O zaman demek ki var olan bir zat var, o bir. Çünkü buyuruyor ki kendisi, benden başka gökleri yerleri yöneten ilah olsa... Benim şerikim, ortağım olsa şimdiye kadar göğün yerin düzeni çoktan bozulmuştu. Alt üst olmuştu. Ne gece gün karış kalmıştı, ne güneş ay, ne efendim mevsim, yaz, kış, bahar hepsi birbirine girmişti. Ama ben tek olduğum için bu düzen bozulmuyor. Hangi müessesede, hangi sistemde ikilik var, üçlük var, ne kadar fazlalık var o kadar sıkıntı var, görüş ayrılığı var, düzensizlik var. Ama benim düzenimde bir halel olmadığına göre ben birim Allah buyuruyor. Tek başıma yönetiyorum. İdenlerde ve bir mahkula, öyle ya Eğer diyor benden başka ilah olsa, herkes kendi yarattığını kendi yönetmek hakar. Ondan sonra biri birine üstünlük taslamak kalkar. biri öbürünün boşluğunu arar, zayıf taraf durumunu düşünür falan. Bunlar asla söz konusu değil. Nereden anlıyoruz? Allahımızın bu nizamının e, düzeninden anlıyoruz. Bu düzen bozulmadığına göre bunu yürüten tek bir zattır. O da Allahu Teala'dır. Varlığına inanacağız, birliğine inanacağız, doğmadığına inanacağız. Hiç ana babası yok. Efendim doğurmadığına inanacağız. Yani oğlu kızı yok. İsa aleyhisselam oğlu değil. Ozehir aleyhisselam oğlu değil. Melekler kızları değil. Cahiliye Arapları, müşrikler, el-melaketü benatullah. Melekler Allah'ın kızlarıdır derler. Hala da meleklere böyle kız e, imajı yakıştıranlar var. İşte onlara böyle dişi unvanı, dişi kıyafetleri, melekleri tasvir edenlerden. Bunlar çok yanlış. İnne lilladine la yuminun bilâ kûrât ile yusmun el Ahirete inanmayanlar meleklere dişi atları takarlar diyor. Necip şuur içinde Allahü Teala. Allah'ın oğlu kızı yok. Evet. Diyor ki ne akıl ile öyle diyor. Öyle mi yok ki, eşim yok ki çocuğum olsun. Çünkü bana, bana ne eşlik yapabilir? Hangi varlık bana eş olabilir? Hangi varlık benden doğabilir? Çünkü neden? Benim evvelim yok. E benden doğanın evveli olacak, başı olacak, sonradan olacak, aciz olacak, hasta olacak, zayıf olacak. Burada bir mümahselet, bir müşahbet, bir cinsiyet, bir zevciyet alakası kurulacak. Halbuki benle hiç bu bakımdan kimse alaka kuramaz ki. Ben kimseye benzemem ki kimse bana benzesin. O zaman ihtiyacım yok. Cinsiyet yok. Evet. Doğurmadığına inanacak, oğlu kız olmadığına inanacak, eşi denge olmadığına inanacak. Ondan sonra bütün kemal sıfatlarla muttasıf. Yani ne kadar üstün sıfat varsa Allah'ımıza ait. Fakat bu üçün sıfatı da kendi kafasından çıkartmayacak. Allah'ımızın Kur'an'da, hadiste vahiy metlu, gayri metlü hangi vahiy yoluyla bize bildirdiği sıfatlar varsa o sıfatları Allah'a isnat edecek. Mesela şimdi bir adama baba dediğin zaman met olur. Yani baba adam. Ama Allah hakkında baba dediğin zaman zem olur. Sövmek olur. Çünkü Allah Teala buyuruyor ki Adem oğlu bana çocuk istihad ettiği vakit bana sövmüş oluyor diyor. Nasıl ki sen bir adama ana avrat dümdüz sövsen ne manası varsa Allah'ın da oğlu var, kızı var demek Allah'a böyle bir hakarettir. Halbuki adam ne diyor? E bizim oralarda baba iyi demek onun için ben de Allah'a baba dedim haşa ve kella. Onun için üstün sıfatlarla tavsif edeceksin ama üstün sıfatın ne olduğunu kendin tespit etmeyeceksin. Rabbinin gönderdiği sıfatla onu tavsiye edeceksin. Efendim Allah çok yukarıda çok çok ne kadar yukarıda işte bizim göremediğimiz kadar falan. Öyle denmez. Çünkü bu yukarısı cihettir, aşağısı cihettir. Bu cihetler yoktu. Bu yönler sonradan yaratılanlara göre tespit edildi. Allah'ımız ezeli bir varlıktır. Evveli olmayan bir mevcuttur. Ona göre sağ-sol yok. Üst-alt yok. Onun varlığının karşılığında hiçbir varlık yok ki. Onun nuru'nun nuruna yaklaştırdığın zaman El-Hadis idâ ile bil kadim lem yabka minu Biz hadisiz. Sonradan yaratılmış. Rabbim kadim, ezeli, evveli olmayan. Onu diyor ona yakın bir nispete koyduğun zaman Hadisten sonradan yaratılan mahluktan eser kalmaz ki. O zaman sen neye göre önü diyeceksin, arkası diyeceksin, üstü altı diyeceksin. Ben burada varım da önüm belli, arkam belli. Bana göre altı ciheti şimdilik sayarım. Ama Rabbimize göre cihet olmaz. Çünkü Rabbimiz bu cihetlerle sınırlanmaz. Hangi şey onu sınırlayabilir? Kürsüsü gökleri yerleri kaplamış diyor. Kürsü. O oturması için değil. Yüksek bir makam, tecellilerini yağdırıyor, emirlerini, fermanlarını oraya indiriyor. Arşa bütün gökteki bütün emirleri, yasakları, zelzeleler, yerler, seller, harpler, kazalar, kaderler, hükümler bunları arşa e, tenzil buyuruyor, inzal buyuruyor, indiriyor. Onun için kullanıyor bunları. Yani dünyadaki Kabe neyse bizim için, işte arş, kürsü gibi makamlarda melekler için. Tavaf alanı, etrafında tavaf ediyorlar, Allah'ımıza sığınıyorlar, tespit ediyorlar, zikrediyorlar. Mevla oralara girmez ki, oralar Mevla'ya cihet tespit etmez ki. Önüne arkasına düşmez ki haşa ve kella. Onun için üstün sıfatlarla tefsif ederken o sıfatı ondan öğreneceksin. Yoksa bana göre babalık üstün sıfat, bana göre gökte olmak üstün sıfat. Bizim hiç erişemediğimiz bir yer. Bir adam göğe çıkmış dedikleri zaman gökte oturmuş. O bu adam ne büyük adam. Ama Allah için sen gökte o desen haşa oturdu desen kafir olursun. Niçin Allah'a mekan istat ettin. O noksanlıktır. Çünkü biz insanız. Biz sonradan yaratılmışız. Biz yersiz duramayız. Ama Rabbimize yer lazım değil. Çünkü bizim yersiz duramamamız ihtiyaçtan haber veriyor. Bizim muhtaç bir varlık olduğumuzu gösteriyor. Rabbimizde gına vardır işte. ne vardır. Rabbimizde hiçbir şeye muhtaç değil. Onun için üstün sıfatlarla muttasıf olduğunu kabul edeceksin. Bütün noksan sıfatlardan münezzeh olduğunu. Noksan sıfat. Acizlik. Uyumak. Uyuklamak. Unutmak. Yanlış yapmak. Bilkisizlik. Cehalet. Mesela. Allah bunu nereden bilsin canım? Böyle şey olur mu? Adam bir Avrupa'da çalışan bir işçi oruç tutarken yanındaki işte Hans mıdır nedir o da iş arkadaşı ona acıyor. Acıyorum sana işte sen kendine acı. Doğru yolu bulamamışsın ahirette ne yapacaksın. Ebedi Ceynep'e gideceksin. Ona acımak lazım ama o da kalkmış Müslüman'a acıyor. Niye aç susuz kalıyorsun işte falan. E o da diyor ki ya sen bana acıma kardeşim ben Allah'a inanmışım ibadetimi vazifemi yapıyorum. Bu da bu sefer diyor ki e ya işte. E, şurada ye şunu ye falan e, bir su içsem bozulur mu falan ya bozulur kardeşim ondan sonra demesin mi ki git dedi şu kartonların arkasına orada ye iç Allah sen nereden görecek işte şu andaki ehli kitabın Allah hakkındaki durumu bu ondan sonra Yahudiler Allah altı günde gökleri yerleri yarattı diyorlar Kur'an'da da öyledir. 6 gün. Günden maksat güneşli, aylı bizim şu andaki anladığımız 24 saatli gün değil. An ve zaman manasındadır. Yoksa güneş aydan evvel gün mefhumu yoktu. Bu gün ve gece mefhumu güneş ayla çıktı. O zaman güneş ay da yoktu gökler yerler yaratılırken. Dolayısıyla 6 an ve zaman diyebiliriz buna. Fakat ne diyorlar? Cumartesi onlar iş yapmıyor. Şabat günü dedikleri sept. Niçin? Diyorlar ki cumartesi Allah istirahata çekildi. Yoruldu istirahata çekildi. Ne oldu şimdi Allah yorulur mu? Velâkıt halaknâ's gökleri yerleri ve arasındakiler fîsittete ayyâm altı günde yarattık ve mâ me'eselem liğob ama bize hiç yorgunluk değmedi bile biz yorulmayız işte onun için noksan sıfatlardan tenzih edeceksin ben Allah'a inanıyorum ama Allah yoruldu cumartesi dinlendi e böyle bir Allah olur mu yok ya benim Allah bunu nereden bilecekti Allah bunu bilmedi öngöremedi böyle şey olur mu Şimdi Kur'an'da bir hüküm var, İslam'da bir hüküm var, bir karar var. Kalkıp sen buna yorum yapacaksın. Nasıl yorum yapacaksın? Ya bu zamana bu uymuyor. Niye uymuyor? E 1400 sene evvel gelmiş geride kalmış. E Allah 1400 sene evvel geride mi kalmış? Sen Kur'an'ın Allah'tan indiğine inanıyorsan, o peygamber Allah'ın gördüğüne inanıyorsan, son din olarak da kıyamete kadar bu dinin geçerli olduğunu kabul ediyorsan, Müslüman olman için bunları kabul etmen lazım. E bunu kabul ettikten sonra da bu hüküm şimdi bu zamana dar geliyor, geniş geliyor, bol geliyor, uymuyor, değiştirilmesi lazım diyemezsin. Çünkü neden? O zaman Allah'a cehalet isnat ediyorsun. Yani Allah 1400 sene geridekilere göre bir e, hüküm indirdi ama 1400 sene sonra şu andaki bizlere bu hitap etmiyor. Bu durumda bize dar geliyor. Nerede dar geliyor? Senin aklın bunu anlamaya dar geliyor. Eğer Müslümansan burada Allah'a cehalet isnat edemezsin. Çünkü Rabbim kıyamette kadar olacakları da biliyor ezelden biliyor gökleri yerleri yaratmadan önce biliyor Allah'ın ilim sıfatı var bu sıfatları tek tek konuşacağız hayat, ilim, semiu ve bunları konuşacağız Allah'ımızın sıfatlarını bilmeden zatını bilemeyiz hangi sıfatlarla mevsuf ya bunu ondan sonra yok efendim Kur'an bize göre değil yok şu ayetin hükmü bu zamana uymuyor dediğin zaman demek Allah bilemedi yanlış bildi hatalı karar verdi demiş oluyorsun bunlar nedir? noksan sıfattır Hata yapmak, cehalet, bilmemek, yarın bir gün ne olacağına göre hüküm verememek, bütün bunlar acizliktir. Allah'ımız bütün 90 sıfatlardan münezzehtir. Bakın Allah'tan bahsediyoruz. Şu konuştuğumun tümü imandır. Şu konuştuğumun tamamı la ilahe illallah kelimesinin tevhidin ilk cüzünü anlatıyor. Yoksa istediğin kadar la ilahe illallah söyle, günde 70 bin kelimeyi tevhid oku, dilin Allah demekten yaprak olsun, yaprak olsun. Ama sen kalkıp da Allah'ın Kur'an'ında yanlış var, hata var, bu zamanda bu olur mu dediğin anda sen Allah'ı inkar etmiş oluyorsun. Çünkü onun ilim sıfatını inkar ediyorsun. Onun hikmet sıfatını inkar ediyorsun. İsabet sıfatını inkar ediyorsun. Hata payı Allah'a bırakıyorsun. Bu durumda sen Allah'a şirk koşuyorsun. Onun için imandan çıkıyorsun. Maalesef Allah demekle, La ilahe illallah demekle Müslüman olunmuyor. Papa'na da öğretirim. O da la la la Allah diyecek kadar tekrar edebilir. Mesele itikattır. Mesele şuurdur. Mesele bilgidir. Mesele inançtır. Mesele tasdiktir. Doğrulamaktır. Mesele şüphesizliktir. Mesele yakındır. Gerçek iman budur. İnnemel müminun ellezine amenu billahi ve rasulihi sema lem yertabu ve yururullah teala. İnananlar ancak o kimselerdir ki Allah'a ve Resulüne iman ettiler. Sonra zerre kadar şüphelenmediler. Acaba demediler, o zamanda da bu olur mu demediler. Madem Kur'an'da, madem Allah'ın kelamında, madem Allah'ın kitaplarına iman maddesinde, e bitti. Onun için Allah'a böyle tanıyacağız. Bütün noksan sıfatlardan münezzehtir, bütün kemal sıfatlarla muttasıftir. O halde Allahu Teala hakkında şuna inanmalıyız. Ben şimdi biraz izah yapıyorum ama bütün bunlar itikat risalesi. Bu risalede var. Bunu ezbere bilmek lazım. Bundan aşağı olmaz. Yani şundaki bilgilerden aşağı bir adam el üstünde de itikadına sahip olamaz. Mecburen şunları bilmek lazım. Bu itikad risalesini, hatta ben ne diyorum? Kızınızı istemeye gelene bundan sual cevap açın, imtihan. Yavrum, efendim ben sana araban ne model? Evin nerede? Maaşın ne? Sormuyorum. Allah rızka kefildir. Müslüman namazın abdestinde hanımını zayi etmeyecek bir birisi gelince onu evlendirin hadis şerif böyle buyuruyor İsteyene ver efendim vasıfları uygun olup isteyene vermezseniz büyük fitneler çıkar diyor hadis şerifte ama önce itikadını sorun arabasının markasını maaşını soracağımıza sen neye inanıyorsun nasıl inanıyorsun diye sormamız lazım biz eli sünnet bir müslüman olarak o zaman en azından şu kitaptaki maddelerden Allah'a inandım Allah'a nasıl inandın Allah'ın sıfatlarını bir say bakalım. Sen inandığın Allah hakkında kaç dakika konuşabilirsin? E şimdi ben Allah'a inandım. Allah hakkında ne dersin bana? Bir dakika konuşamıyor. Böyle tutulmuş bakıyor. 20 yaşına gelmiş, 30 yaşına gelmiş, kız istemeye gelmiş. Tamam evleneceksin. Bak senden de çocuklar doğacak. E bunlara Allah'a nasıl tanızacaksın? Şuursuz olur mu? İmansız, istikazsız olur mu? Ondan sonra imam gitmiş evden nikah kıyma. E, kıza gel, e, damada ne diyor? E, Kelime-i şehadet getirir misin diyor. Efendim e, damadın evinde. E, Kelime-i istiyor. Damat kalkıyor annesine gidiyor. Hoca diyor kelime-i istiyor. Nereden getireceğiz? Zannediyor herhalde akide şekeri falan işte. almak ediyor falan. Ondan sonra kıza diyor ki e kızım adam diyemedi sen bari söyle. O da diyor ki ben bu evin yabancısıyım. Nerede ne var bilmiyorum ki diyor. Nereden getireceğiz? Ne getireceğiz? Şu anda durum vahim. Çok zor bir durumdayız. Bu kadar insanlar evleniyorlar, çocuk doğuruyorlar. Çok güzel de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem u teke, evlenin, çoğalın yömel kıyamet günü ümmetimin çokluğuyla diğer peygamberlere ve ümmetlerine karşı iftihar edeceğim buyuruyor ama kardeşim Allah'tan peygamberden habersiz kelime-i şehadet dahi okuyamayacak derecede aciz ve cahil bir toplumla da peygamber iftihar etmez ki bu toplum onun yüzünü hak ki o zaman onun için evlenmeden evvel, bir çoluk çocuk mesuliyetine, mükellefiyetine girmeden evvel, Allah için cehenneme odun doğurmadan evvel, değil mi? İmansız, inkarcı bir nesil yetiştirip de ebedi azaba onların namzet etmeden evvel, maruz bırakmadan evvel ne kadar üzülüyoruz değil mi? Bir çocuğumuz hasta olunca. Ama bir de kalbinde hastalık olursa, itikadı bozuk olursa buna kim doğruyu anlatacak? Ne zamandayız ya? Onun için Allah için dinimize sahip çıkalım. Evvela iman diyelim. Evvela itikadımıza bakalım. Allah da bizi imanımızı o zaman bağışlar. Ölürken de kabirde de bizi sabit kılar. Ayaklarımızı kaydırmaz Allah. Kalplerimizi, dillerimizi kaydırmaz. Bizi imanla, Kur'anla ölmeye muvaffak eder. Ama ve lakin bu meseleler biraz gayret ister, hassasiyet ister, ciddiyet ister. İnsanda merak olacak biraz. Ben nasıl bir Müslümanım ya? Daha Allah hakkında bir, bir iki sıfat sayamıyorum ya. Böyle şey olur mu? Futbolcuların adını sayıyorum, şarkıcıları sayıyorum, efendim şunları sayıyorum, bunları soruyorum, partileri sayıyorum, pırtıları sayıyorum. Her şeyden haberim var. Bu kadar lüzumsuz şeyden haberim var. Şimdi ölsem bana sorulacak imanın şartlarından, bir Allah'a imanın, efendim izahından gafilim, habersizim. Ben bunu anlatamıyorum. Ne olacak o zaman? Gözümüzün yaşına bakmazlar. Çünkü biz ilim sebepleriyle mücehhez durumdayız. Esbab-ı ilim çok. İnternetler, kasetler, radyolar, televizyonlar bak her şeyi anlatıyoruz eskiden bu imkanlar yoktu adam dağ başında falan bir hoca görmemiş bir şey görmemiş, hadi bunu mazur sayabilirler ama şimdi seni beni mazur saymazlar neden? E bir düğmeyle beraber istediğin haberi, istediğin havadisi öğrenebiliyorsun, burada bir tek seçim gerekiyor, hak mı batıl mı, ehli sünnet mi diye mi? onu da Allah akıl fikir vermiş kardeşim, ehli sünnet olanlar meydandadır ortadadır yani, biraz da insanda meymenet olacak ya, bu durumda kendin buna karar vereceksin Geçmiş büyüklerinden ehl-i sünnet insanları takip edeceksin. Onların önerdikleri kitapları okuyacaksın. Hocaları dinleyeceksin. Böyle böyle itikadı tahsiye edeceksin. Şimdi Allahü Teala vardır. Varlığı vaciptir. Ne demek varlığı vacip? Varlığı kendinden ve varlığı zorunlu. Ne demek zorunlu? Yani onun olmadığı düşünemiyor. Mesela Cübbeli Ahmet 45-46 sene evvel ne adı vardı ne sanı vardı. Olmasaydı ne eksiği vardı dünyanın? Hiç. Sen de aynısın, öbürü de aynı. Şu anda hangi varlık hakkında düşecek? Bu olmasa ne olurdu? Olmasa olurdu yani. Bizim için bir konu biz mümkünül vücuduz. Ne demek mümkünül vücut? Varlığı da mümkün, yokluğu da mümkün. Yani varlığımız da düşünülebilir, yokluğumuz da düşünülebilir. Allah'ın varlığı vacip. Ne demek? Onun yokluğu düşünülemez. Çünkü onun yokluğu düşünülüğü anda hiçbir şeyin varlığı düşünülemiyor. O halde varlığı vacip. Yokluğu düşünülemez. Varlığı zatından... Ne demek zalim? Benim varlığım benden değil. Şu anda ben Allah'ın konuşturmasıyla konuşuyorum. Kelam sıfatını tezahürüyle konuşuyorum. Şu anda beni felç edebilir. Ağzımı lal edebilir. Bak elimi kaldıramayacak hale getirebilir. En akıllı fikirli adam bir anda her şeyi unutabilir. Buradan neyi gösteriyor? Ne varlığımız kendimizden ne sıfatlarımız kendimizden. E, peki varlığın kendindense ölme. Varlığı kendinden olan bir tek Allah'tır. Onun için de ölümsüzdür. Çünkü neden? Kendi kendini öldürmüyor. Başkası da onu öldüremiyor. Ama biz öyle miyiz? Değiliz. Neden? Biz kendi dahilimiz olmadan bir de baktın adam öldü. E niye öldü bu adam şimdi tam? Yeni milletvekili seçilmişti ya. Dört senesi var daha. Niye öldü? Yeni belediye başkanı seçti. Canı çıktı. Kaç milyarda para harcadı. Tam belediye başkanı oldu. Ertesi gün öldü. E bu ölecek bir durum mu şimdi? Yani? Ölmemesi lazım. Ama demek ki varlığı kendinden değil ki ölümü de kendi elinde değil. Ölmemesi de kendi elinde değil. İşte Allah'ımızın varlığı kendinden. Kimseye muhtaç olmayan bir zat. Herkes muhtaç. Allah hiçbir şeye muhtaç değil. allah Teala tek. Zatında da tek, sıfatlarında da tek. Onun zatı gibi zat yok. Onun varlığı gibi varlık yok. Onun sıfatlarına sahip olan bir daha varlık yok. allah Teala hiçbir zorunlu, zorlayıcının zorlaması bulunmaksızın, dilediğini yapan, istediğini yaratan, her yaptığını hikmete dayalı olarak yerli yerinde yapan, hiç yanlış yapmayan bir Allah Celle Şanuhu ve Celle Celaluhu, kurban olduğum Allah'ımız. Şimdi, efendim, biz Allah'ı böylece tanıdıktan sonra en az şu kadar bir tanımamız lazım. Şimdi yalnız ne kaldı? Sıfatları kaldı. Şimdi önümüzdeki derste, inşallah haftaya Allah'ımızın sıfatlarından size e, sayacağız. Hangi sıfatları var? Hayat, ilim, semu, vesar, irade, kudret, kelam, tekvin. Bu sıfatları sayacağız inşallah. Haftayaki dersi, ben şimdi bir dahaki bölümde fıkhi sorularınızı cevaplamaya başlayacağım. iki bölüm olarak. Ondan sonra Yılmaz abiyle bir hasbihalimiz oluyor son iki bölümde, üç bölümde. Onun için inşallah önümüzdeki derste Allah'ımızın sıfatlarında buluşmak üzere diyorum. Bu bölümü kapatıyoruz, reklama gidilecek. Ancak çok önemli, Rabbimizin sekiz tane sıfatı tek tek sayılacak ve izah yapılacak. Bunları ezberleyelim. Allah rızası için iyilik yapalım birbirine. İnsanlara bu haberleri, bu önemli e, ilimleri, bilgileri ulaştıralım. Rabbim hepinizden razı olsun. Hepimizi el i itikadiyle yaşatsın, öldürsün ve mahşere kaldırsın. Amin. Şimdi sizin geçen haftadan gönderdiğiniz soruları bitiremedim. Bunların e, cevaplarına devam edeceğim. İnşallah sırayla gelen sorularınızı da kusurumuza bakmayın. Kısa cevap veremiyoruz. Kısa cevap vermemiz bazı yanlış anlayışlara sebebiyet veriyor. Onun için biraz detaylı konuşmak icap eden sorular oluyor. Bundan dolayı bu kadar maillere bir anda cevap vermek mümkün olmuyor. Bundan dolayı anlayışınıza sığınıyoruz. Hak, hakkınızı helal edin. Ancak biz elimizden geldiği kadar bize verilen vakit çerçevesinde, burada da sınırlı vakitlerimiz var, bu itibarla sizlere cevaplarınızı vereceğiz. Sorularınızı sormaya devam edin. Arkadan doğru da takip edin. Büyük ilimlerin çıkmasına vesile oluyor. Bu sadece bugünün için değildir. Bu kalıcı cevaplardır bunlar. Her zaman için Müslümanların meseleleri, fıkıh meseleleri, bunlar ibadettir. Bunlar ilimdir. Bu meseleleri dinlemek, bir fıkıhtan bir mesele öğrenmek, sabaha kadar ibadetten eftaldir. Bir insan sabaha kadar namaz kırsa, yani nafileden bahsediyoruz, öbürü de bir fıkıh meselesi, bir helal haram meselesini öğrenip de yatsa, e, onun sabaha kadar e, fıkıh meselesi öğrenenin ameli daha makbul oluyor. Onun için bu niyetle dinleyin. Bu soru cevapları hem kendinizle ilgili bir şeyler de çıkabilir hem de Allah'ın dininden meseleler öğrenmeye niyet edin. Bütün ameller niyetlere göredir. Şimdi burada beni dinlerken efendim e, işte güzel konuşuyor, yok şöyle konuşuyor, böyle konuşuyor. Bunu, bu, boş bu işler. Bu işleri geçin. Siz ne niyetlediğini bir de zaman niyet edin. Niyetlerinizi tavsiye edin. Gözden geçirin. Şuna niyet edin ki biz Allah'ımızın bize gönderdiği dinin fıkhından din fıkıhtan ibarettir. Çünkü helal haram meseleleri bunlar. Caiz mi caiz değil mi? Ben yüce Allah'ı hayran yufuku fi'd-din. Allah kimin hakkında hayır murad ederse, iyilik dilerse ona dinde fıkıh ilmi nasip eder. Onun için mutlaka fıkı bilenle bilmeyen bir olmaz. Fıkıhsız yapılan ibadet makbul olmaz. Onun için bu meselelerin e, aynı zamanda bizim e, sevap almamıza faziletli ameller sana defterimize tarafına yazdırmamıza çok büyük katkısı olacak inşallah niyetimizi böyle tutalım. Hocam benim 3 yaşında trafik kazasında oğlum öldü kan parası almam haram mıdır? Haram değildir helaldır. İşte ben kaderimin hatağın aitte bir Müslüman işte hata ile yanlışlıkla öldüren kasten öldürenin hükmü başka hata ile çünkü trafik kazası hatadır kimse kasten gidip çocuğuna senin vurmaz o zaman burada kan parası sana hak olarak e, ...İslamiyet vermiştir. Trafik de veriyormuş... Bir ...50 milyar kadar. Trafik skortası falan da var... ...herhalde veriliyor ama... ...o da ayrı bir şey. Ama... ...sul olmak lazım. Yani... E, ...kamp parasında ...tabii 100 deve... E, ...yani diyet meselesi. 100 deve... ...şu anda herhalde 4 kilo altına... ...tekabül ediyor. E, bu meblalarda... ...anlaşılamayabilir. Kazayı yapan bu, şey, bu kadar veremeyebilir... Veremeyince de kavga gürültü çıkartmamak lazım. Sul olmak lazım. İşte 20-30-40-50 neyse anlaşmaya göre helallık vermek lazım. Ee, bu şekilde e, kan parası almak helaldir. Ama ne var hoca efendi? Adam e, para vermeye yanaşmıyor veya da durumu iyi olduğu halde, müsait olduğu halde mesela benim alacağım şu kadarken o bunu vermiyor ve benim istediğim anlaşalım dediğim rakamı da vermiyor. Ben de mahkeme açabilir miyim? Açabilirsin. Eğer ki e, yani mahkemede böyle bir hakkın varsa, mahkeme açmaya, e, kanunlarda sana böyle bir hak verilmişse, mahkeme yoluyla da, ki var herhalde öyle biliyorum, mahkeme yoluyla da bunu talep edebilirsin. Bu para senin için helaldir. Evet efendim, dualar var. Allah razı olsun Siz başımıza eksik etmesin demişler Sultan Gazi'den kardeşimiz. Allah razı olsun. Bütün kardeşlerimiz hep beraber İslam üzere Rabbim yaşatsın. Birbirimizden mahrum etmesin. Bir hanım kardeş diyor ki, kocam benim ailemle dargın. Görüşmüyor, beni de kendi ailesiyle görüştürüyor. Caiz mi diyor, kayınvalideyle kayınbabanın önemini anlatır mısınız? Şimdi, Sıla-i Rahim, yani akraba ilişkilerini e, vasıt etmek, eklemek, aramak, sormak, büyük var. Soylahemi kesenler, akraba ilişkilerini kesenler için çok büyük lanet var. Rabbim buyuruyor Estağfurullah, fil Siz diyor yeryüzünde bir imkan rütbe, makam, mevki, zenginlik bulduğunuz zaman ortalığı karıştırırsınız ve akraba ilişkilerinizi kesersiniz. Hele bir adam zenginlediği zaman akraba hasta fakirse Onlarla tamamen ilişkiyi kesmek istiyor ki neden? Başımı ağrıtmasınlar. İkide bir gelip ya, benden para istemesinler, yardım istemesinler diye. Bu çok büyük bela. Ayet bu. Hüla'ikir lezîne le'anehumullahu fe'asamvuhu ve'amâ habsaruhu O yeryüzünde bozgunculuk yapan ve akraba ilişkilerini kesenler ki Allah onlara lanet etmiştir. Kulaklarını sağır, gözlerini kör etmiştir diyor Kıtel suresi. Bu ate göre akraba Sıla-i terk etmenin büyük vebali var. Onun için mutlaka Hanımı da akrabasıyla görüştürmek lazım. İnsan da kendi akrabasıyla ilişkiyi kesmemesi lazım. Bir de akrabalık, karı kocalık dolayısıyla da akrabalık teessüs ediyor. Kayınvaliden kayınpederine de akraba oluyor. Se, senin anan baban hanımın tarafına akrabası oluyor. Bunlar birbirini görmeleri lazımdır. Şimdi beni diyor ailem kendi ailesiyle görüştürüyor. Tabii sen görüş. Niye o yanlış yapıyorsun sen de mi yanlış yapacaksın? Sen görüşeceksin kayınvaliden kayınpederine. Hürmetini yap, efendim, bir hizmetlere düşerse işlerini gör, tamam. Ama benim ailemle görüşmüyor. E şimdi o senin ailenle görüşmüyorsa sen bundan mesul değilsin. O mesul olursa yalnız bir erkeğin de kayınpederine, kayınvalidesiyle mutlaka görüşmesi de farz değil. Kendi annesi, kendi babası gibi değil. Hal böyle olunca görüşse mürüvvet olur, güzel amel olur, salih amel olur, iyilik olur. E görüşmüyorsa o zaman seni engelleyemez. Şimdi esas sorun burada çıkıyor. Kendi görüşmüyor hanımına da diyor ki ananın babanın evine gitmeyeceksin. Efendim akrabanla görüşmeyeceksin. Teyzenle halanla görüşmeyeceksin. Kardeşinle görüşmeyeceksin falan. İşte bu hanım hakkında farz olan sılay rahimi kesmiş oluyor. Halbuki bunu kesmeye kocanın hakkı yok. Ne gibi? Hanımına namaz kılma diyemediği gibi. Farz namazlar hakkında konuşma. Bir nafile namaz olur, teheccüd falan. Kılma dese, kalkma yanımdan dese falan ona hakkı var. Nafile oruç tutacak. Pazartesi, perşembe, kandil orucu falan. Tutma deme hakkı var. Ama Ramazan'da oruç tutma deme hakkı olmadığı gibi. Efendim sabah namazına kalkma. Sabah namazı farz. kılma Nasıl diyebilir? O Allah'ın hakkıdır. Kul hakkı girmez. Koca en büyük hak sahibidir. Allah hakkından sonra, ana baba hakkından sonra, kocanın hanım üzerine çok hakkı var. Ayetlerle, hadislerle sabittir. Ama Allah hakkına müdahale edemez. Hal böyle olunca ona namaz kılma diyemediği gibi ananla, babanla görüşmede diyemez. Bu durumda Ortalık karışırsa kadının İslam'a göre hakkı nedir? Hakkı şudur. Anne ve babasıyla kadın haftada bir görüşme hakkı var. Kocası izin vermese de. Kocası diyecek ki ben helal etmiyorum, görüşmene izin vermiyorum. O hakkı yok. Kadın, anne babası haftada bir. Bazı rivayetlerde ayda bir diyor ama müftabi olan fetva Hanefi mezhebinde de haftada bir kadın görüşebilir. Kocasından bu usta izin almayabilir izin sormaya da bilir. Yalnız beytutet yani geceleme hakkı yok. Gittiği zaman ana babasının yanında bir akrabasında ne yapamaz? Ee, kocasından izin almadan kalamaz. Yatıya kalamaz. Orada kocanın izni şart. Ama böyle görüşmek e, falan bunda kocanın izni şart değil. İzinsiz de haftada bir ana babasıyla görüşebilir. Ee, evine geliyorlarsa anne babası daha iyi. O zaman kocasından izinsiz dışarı çıkmamış olur. Ama kocası işte annen baban eve gelmesin falan diyorsa o zaman kadın kocasına sormadan da anne babasının evine gidip onlarla görüşebilir haftada bir. Diğer akraba, teyze hala gibi, ee, hıs akraba yani kardeşler gibi bunlar senede bir. Eğer kocası izin vermiyorsa senede bir izin almadan görüşebilir. Anne babayla haftada bir izin almadan görüşebilir. Bunun dışındakiler eşinin iznine tabidir. Ama eşinin de insaflı olması ve ee, kadını bu hususlarda zora sokmaması lazımdır efendim dövme günah mıdır sorusu çok geldi yine tekrar tekrar geliyor haramdır günahtır e, lanet vardır onun için ama abdese kusle mani değildir yapışkanlıysa suyu geçirmez mani olur normal deriye efendim işlemeyse abdese kusle manisi yoktur çıkartma imkanı olan parası ve doktor bulma imkanı olan çıkartsa iyi olur Çıkartma imkanı olmayan, efendim, öyle de kalsa bir zararı olmaz ama canlı mahluk sureti şekli çizilmişse, namaz kılarken mutlaka üzerine kapatması gerekir. Fetva budur. Oruç tutarken diyor, makyaj yapmak günah mıdır? Şimdi makyaj, bizim oruçla alakası yoktur. O ayrı bir şeydir, o ayrı bir şeydir. Makyaj orucu bozmaz. Yani makyaj zaten günah mı değil mi meselesi, de, oruçlu değilken de fark etmez. Bunun cevabı şudur, kadın dışarıdaki yabancı erkeklere görünmek üzere makyaj yaparsa caiz değildir, haramdır. Yabancı erkeklerin göreceği noktalarda tezcinat yaparsa süslemeler bu haramdır. Ama eşi gelecek, kocasına karşı süslenmesi, makyaj yapmasında günah yoktur. Hatta sevap bile umulur ki kocasının gözünü dışarıdan korusun da eşi başkalarına bakmasın, hanımını hazırlıklı görsün güzel görsün. Şimdi hanım evendim evde kocasını e, normal kıyafetlerle evendim e, çöpçü gibi işçi gibi evendim terli kokarak karşılayıp da dışarılara çıkarken süslü püslü güzel kıyafetler giyerse bu caiz olmaz, bu yanlış olur. Erkek hanımına karşı temiz ve bakımlı olmalıdır. Kadın da kocasına karşı temiz ve bakımlı olmalıdır. i̇bn Abbas Hazretleri buyururdu ki, hanımımın benim için güzel kokmasını istediğim gibi, kendim de onun için güzel kokular sürüyorum. Onun sevdiği, beğendiği kokular sürüyorum. Sürmeyi müstehap görüyorum. Buyururlardı. Bu itibarla makyaj yabancı erkeklere karşı yasaktır. Eşine karşı yasak demeyiz. Ancak bu su geçirmeyen oca gibi bir şeyler sürerseler, o zaman kocası için de sürse sıkıntı var. Neden? Altına su geçirmezse abdese de mani olur, gusle de mani olur. O bakımdan başka bir noktadan haramlığa girer. Yanımızda diyor yetim yeğenim var, elimizde olmadan kızıyoruz, ne yapmalıyız? Yani edep vermek için, teedip etmek için, yetiştirmek için kızabilirsiniz. Ama keyfi kızmamak lazım. Yetimin e, yani ağlattığı zaman arş-ı titrer. Rabbimiz nida eder. Babasını toprağın altına kaybettiğim, gizlediğim, gömdürdüğüm kulumun çocuğunu kim ağlatıyor bakalım? Onun için Rabbimiz gazaba gelir, arşa alea titrer. Ama edep vermek, onu topluma faydalı bir çocuk olsun, şımarık olmasın, kötü alışkanlıklara kapılmasın diye böyle ben efendim otur, şöyle yapma falan bunlar olabilir. Ama böyle keyfi yere yetimi kızdırmamak lazım. Başını okşadığında başındaki tüyler kadar sayısınca Allah sevap yazar. Onun için yetim hakkı çok büyük bir haktır. Buna biraz dikkat etmek lazımdır. En eve kafil yetim ki ateni cennet. Yetim bakanla ben cennette iki parmak kadar yakın olacağız buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çünkü kendisi yetim büyümüştür. Feem yetim me fala Sakın yetime bağırma, çağırma, onu kahretme, onu zorlama diye ayet vardır. Dolayısıyla artık edep verme, onun iyiliğine çalışma muamelesi başkadır. Onu böyle sebepsiz yere kızdırma, ağlatma durumu başkadır. Bunu insan kendisi dozunu ayarlamalıdır. Doğuştan hasta kızım var dua eder misiniz? Allah acil şifalar ihsan etsin. Allah'ım salli aleyhi ve sellem Muhammed ve aleyhi, aleyhi ve sellim. Bizim Arifan yayınlarından çıkan efendim her uzuv için şifaatleri efendim çörek otu mucizesi bu iki tane ayrı kitaptır. Hele o çörek otumuzu bu hafta kaç tane kanserli lösemi hastalarla karşılaştım. Dua istiyorlar. Tamam ben dua edeyim siz de bana dua edin. Hastanın duası daha makbul. Ama ve lakin mutlaka çörek otu mucizesi kitabında kanser dahil hiç iyileşmeyecek diyen bütün hastalıklara eceli gelmediyse mutlaka iyileşecek derecede terkipler var. Çünkü Bukhari hadisidir. Ben çok üzülüyorum bir hasta duyduğum zaman. Yani ne iyilik yapabilirim ama ben de hastayım zaten. Fakat çörek otu ölümden başka diyor Bukhari hadisi. Ölüm müstesna. Eceli gelen ölecek. Sağlamsa da ölecek. Her derde şifadır. Yani Allah'ın şifa yaratamayacağı bir hastalık yok. Kansermiş, ülsermiş, şekermiş. Hiç bunlar düşünmeyin. Terkipler var. Hadis-i Şerif'te Resulullah Efendimiz'e ve istimal vecihleri var. Kullanma şekilleri var. Birçok dertten kurtulacaksın. Zaten bağışıklık sistemini güçlendirdiği için insan hasta da olmuyor. Hastalıklara çok acayip mücadele edebilir. Yağ, yağını kullanacaksın. Kendisini kullanacaksın. Efendim hemen hemen 90-100'den fazla hastalığa terkip yazdım. Eski kitaplardan. Muteber alimlerin eserlerinden hadis-i şeriflerle kaynaklı bir de duaları var. Şu duaları da okuyun. Allah'tan da şifanız isteyin diye. Allah şifanızı verecek inşallah. Efendim, Çankırı'dan kardeşimiz her iki elde yüzük takmak sevap mı, günah mı diyor. Şimdi her iki elde yüzük takmak. Bu sevaba günaha girmez. Bu efendim mubahtır. Mubaht ne demek? İster takarsın, ister takmaz. Yüzük takmamak eftaldir diye de fıkıhta bir ibare hatırlıyor. Vaade müttehattü ve eftal. Ama Efendim ben burada Allah yazıyor. Akik taşı. Mesela hadis var. -bil -akik. akik taşından yüzük yapın. -i -i -bi o taş değildir. Onda faydalar var. Hakikaten de mesela benim yüzüğümde bir akik var mesela parmağımda orijinal. Lafzayı Celal yazıyor içinde. Allah ismini çekmiş. Şimşek çakınca. Onu çekiyor orada yazan. Lafzayı Celal yazmış. Orijinal. Kimse onun içine yazmamış. Akik taşı yanındaki Ağaçları falan çekiyor. Manzaralı hakikler de ben gördüm eski hakikler. Yanında bayağı bir bulunan ağaçları çekmiş. Demek ki taş değildir diyor hadis. Onda böyle bir fotojenik durum var. Resim çekebiliyor. Ee, bazı rivayetler var akik parmağına işte derine değerken kalp sektesi olmaz falan demek vücuttaki bir elektrik dengelemesi gibi faydalı şeyler vardı keribarın vücutta tesiri olduğu bellidir bazı taşların etkisi faydası bellidir bunlardan yüzük yapıp insan e, yüzüğünü kaşını bunlardan yapıp takabilir e, deriye değmesi altının açık olması faydalıdır bunlar bu şeylerdir. iki ele de takabilir sol elinin en küçük parmağına takmakta kitapta şirat üstlemde geçiyor sol elin ona göre de yaptırabilir bu kitapta var Erkekler altın takamaz, gümüş takabilir efendim. Bunları biliyorsunuz, kadınlar altında takabilir. Onu da er, kocasına gösterir, ziynetini yabancı erkeklere bileciklerin altından da gösteremez. Bunlar farklı farklı meseleler. Şimdi efendim, zekat nasıl hesaplanır bu çok uzun bir sorudu kardeşim. Bu usta bir kitap da yazacağız ama inşallah siz ilmi hallerden, hoca efendilere özel olarak da şey ederseniz, çünkü burada bayağı bir mesele. Bir meseleyi eksik söylerim. Senin hesabın yanlış olur yani. Bir de senin özel durumunu bilmiyorum ki. Altının mı var, gümüşün mü var, koyunun mu var, deven mi var, satılık arsam mı var yani, ticaretin ne üzerine, araba mı satıyorsun arsam bilmiyorum yani. Bundan dolayı bu hesabı herkesin şahsına e, özel yapılması uygun olur. Kadın yalnız yolculuk yapabilir mi? Yapamaz. Seferi mesafe 81 e, kilometredir bu kilometre yalnız nereden başlar? Bulunduğu şehrin ekli evlerinin çıkmasından başlar. Yoksa şimdi Çekmece'den Kartal'a kadar adam 81 kilometre olup da İstanbul'un içinde de kadın bir yerden bir yere gidemeyecek mi yani? Öyle bir şey yok. İstanbul'un içi isterse 100 kilometre olsun bir yerinden bir yer. O mühim değil. O bir şehirdir. Köprü zaten iki kıtayı birbirine fıkha göre bağlamış sayılıyor. Onun için karşı yaka bu yakada birleşmiştir. Bu bir şehir sayılıyor. Bunun içinde 100 kilometre de gitsen gider o başka. Ama Buhari hadisinde geçer La, e, l l e, üç günlük mesafenin yukarısına Allah'a ve ahirete inanan bir kadının kendi başına e, mahremi olmadan, mahremi dediği buluyor vermiş oğlu, kocası, amcası, dayısı, babası, bu gibi yani nikah düşmeyen, evlenemeyeceği şekilde yakını. Böyle biri yanında olmadan seferi mesafeye çıkması helal olmaz diyor. Hadis-i Şerif sahiptir ve buharidir. Bundan dolayı bize haçça ömreye gitmek istiyor kadınlar. Efendim kocam yok, mahrem erkeğim yok, gidebilirim. Gidemezsin. E ben sevaptan mahrum olacağım. Mahrum olmasın çünkü eşin, işte kardeşin, baban şunu götürmesi lazım. Yani parası senden de olsa mahrem olarak gelmesi lazım. E gelmiyorsa Allah da sana sormuyor. Sana aynı niyetinle haç ömre sevabı yazar. E Şafii mezhebinde bir müsaade naklediyorlar. Hanefi'de hiç müsaade yok. Şafii'deki müsaade de haç farz olan hac bir kere liğnedir. Önüne gele her sene gidemez. Yani kalabalık bir kadın cemaati varsa, güvenilir bir kafile varsa diyor ama farz olan haç için bir kere, ömreye de bir kere. Çünkü Şafii mezhebinde ömre vaciptir. Hanefi mezhebinde ömre sünnettir. Onun için biz ömreye de gidemez diyoruz. Hacca gidemiyor ki farz olan hacca. Şafii de ömreye de bir kere. Çünkü vacip olduğu için onlara göre ömre. Bir kere gidebilir. Bunun dışında gidemez. Efendim ancak mahremiyle gider. Hanefi mezhebinde hacca da gidemez. Ömreye de gidemez. Sevap yapayım diye günaha girer. Kanadını Efendisi helal olmaz buyuruyorken daha bunu tartışmaya lüzum yoktur. Ancak aşağıda başka bir soru var. Ondan bunu birleştireyim tekrar tekrar yeni bir mevzu çıkartmamak için. Orada da bir hanım kardeşimiz diyor ki, dul kadın 65 yaşında tek başına yanında yaşayan yok, yolculuklarda eşlik edecek kimse şey yok, oğulları farklı şehirlerde zarureti var. Bu durumda gidebilir mi gidemez şimdi? Ha, bu soru ayrı bir konudur. Bu soruya geldiğimiz zaman. Yani yolculuk icap ediyor. Hastaneye gidilecek. Efendim, zaten kaza bela. Allah muhafaza etsin. Ambulans gelir götür. Orada sen kocası nerede? Sorulmaz. Kan kaybediyor. Ölecek mi yani? Onlar zarurettir. Bir de çok zaruri bir mesele çıktı. Gidecek. Kadının kimsesi yok, şu yok, bu yok. O zaman zaruret keyfi olmaz ama yok torunumun doğum günü, yok bilmemin kırkıncı günü. Bunlar zaruret değil kardeşim. Hastalık olur, bilmem ne olur. Mecburiyet olur. Bunlar ayrı bir şey. Böyle bir durumda olursa feteva Hindiye diye Hanefilerin muteber fıkıhı var. Orada Hammat Hazretleri, İmam-ı Azam'ın hocasıdır. Ondan bir nakil geçiyor. Orada diyor ki, zaruret halinde sika, yani güvenilen bir kafile. Yani böyle otobüste falan kaç kişi var mesela falan. Böyle güvenilen bir kafileyle bir kadın cemaat arkadaş veya kadın erkekli bir cemaat var. Güvenilen bir cemaat ise böyle. İnsanı yolda zayi arkadaşlık yapacak. O zaman zaruret halinde kadın bu durumda zaruretini giderebilir ama... Aksi takdirde gidemez. Efendim, bir reklam arası var herhalde. Şimdi oraya girelim. Ondan sonra bazı sorularınıza devam edeceğiz inşallah. Sorularımıza devam ediyoruz. Cevaplandırmaya. Bir kardeşimiz, hocam saçımı siyah renge boyatıyorum. Günah mı demiş. E, günahtır, caiz değildir. E, i̇lk siyaha boyatan firavundur diye kitaplarda rivayet geçiyor. Onun için e, siyahın dışındaki renklere e, müsaade var. Fakat siyaha müsaade yoktur. Hocam kekemeyim diyor. Hangi dua okumam gerek? Bu usta tam belli bir şey bilmiyorum ama her uzun şifası için ad kelimeler var. E, Bugün sayıda dergide şifa ayetleri var. Kur'an'daki şifa ayetlerini okusanız inşallah istifade edersiniz. Bir, farklı bir şey. Kekemeler Kur'an okurken düzgün okurlar. Hiç çekelemezler. Bu da Kur'an'ın bir mucizesi olsa gerektir. Düz konuşurken kekeler Kur'an okursa düz konuşuyor. Efendim, ayetlerden e, şifa ayetleri yazmışız dergide bu sayısında var Arifan dergisinde. Onlara devam edin inşallah. E, her uzvun şifası için ayetler diye bir müstakil kitap var. Her uzvun vücuttaki şifası için ayetler var. Orada da olabilir. Farklı efendim e, ayet kerimeler olabilir. Diyor sizin sayenizde namaza başladık. Allah razı olsun, sizden de razı olsun. Bir kişiyi namaza başlatmaya vesile olmak bize mutluluk olarak yeter. Onun için dua ediyorlar bu kanalın hizmetleri daim olsun, kaim olsun diye. Malatya'dan, şuradan, buradan, her yerden arıyorlar. Allah hepinizden razı olsun. İnşallah devam edilecek. Namazın kazası var mıdır diyor. Bir Bazı hocalar şimdi namazın kazası yoktur diye bir şey uydurdular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Rufi al ümmetil ve isyanı benim ümmetimin yanlışlıkla yaptıkları, unutarak yaptıkları şeylerin cezası kalkmıştır, kaldırılmıştır. Mesul değiller. Unutarak yapılan. Halbuki hadiste ne diyor? Menne namu an salatin evnesiyâ. Bir kişi uyuyup namazlık kaçırsa, uykuda olduğu için ya da unutsa, kıldım zannetse, kılmamış olsa fel yusalliyâ Hatırladığı zaman onu kılsın. Peki, şimdi unutan mesul değil. Uyuyan mesul değil. Böyle olduğu halde hatırladığı zaman, uyandığı zaman onu kılsın diye emrediyorsa, ya kasten adam namazı geçirmiş, bu adam niye kılmayacak? Tabii ki kaza edecek. Bu kaza lazım değil diyenler vehabilerdir. Ama şu Türkiye'de bazı ilahiyatçılar o görüştedir. Neden böyle söylüyorlar? Çünkü onlara göre namazı kasten bırakan kafir oluyor. Kafir olunca da kaza gerekmiyor. Onun için namaza başladınca yeni Müslüman oldun diyor. Ne alakası var? Bir adam namazı bırakmakla kafir olmaz ki. Müslümandır. Müslüman olduğu için bıraktığı namazı, kaçırdığı namazı kaza etmesi lazımdır. Biz insanlar namaz kılmıyor diye nasıl kafir deriz? Adam 20 sene namaz kılmadım diyor. E şimdi başladım. E geriyi ne yapacak? Kaza edecek. Nasıl kaza edecek? İşte her gün bir günlük, iki günlük zaruret işlerinin dışında geri kalan bütün vakitlerini kazasına harcaması lazım. Boş konuşmaması lazım. Öyle filmlerle, dizilerle uğraşmaması lazım. Ölüm gelir. Ahirette bir namazdan 80 sene azap meselesi var. Ama tam bir tevbe ederse Nasıl üzere kazalarına da başlarsa ama ömrü yetmez de kazaları bitiremeden ölürse Rabbim onu nafilelerden falan tamamlatır. Çünkü Allah niyetine bakar. Ama 23 sene 30 senelik kazası var şimdiki namazları kılıyor geriyi kılmıyor. Kılıyor alaca bulaca Kadir gecesinde falan öyle olmaz. 30 senelik kaza nasıl bitecek? Öyle senede iki kandilde. Ay, ahirette çok büyük mesuliyeti var bu namaz işinin yani. Bildiğiniz gibi bir şey değil ahiret. Öyle azaplar, öyle tehditler var bu namazsızlar hakkında. Gayya kuyusuna gidecek diyor Kur'an-ı Kerim Meryem Söylesi'nde ya. Bütün cehennemde yananların irinleri, kusmukları, leşlerin aktığı yer gayya kuyusu. Ne lüzum var öyle kuyularda? Biz bunu anlamıyor muyuz kardeşlerim? Bu ölüm var, bizim elimizde bir şey yok. Biz mecbur gideceğiz buraya ya. Şu dünyada bir hapse atın, nefesin darlanıyor, boğuluyorum diyorsun. Adam intihara kalkıyor ya. Ahirette ölmek yok, bir şey yok. Nasıl dayanacaksın ebedi azap? Kafir olana ebedi azap. Müslüman ölene ebedi azap yok. Yok ama yedi bin seneye kadar da Müslümanlardan yanacak var. Yedi bin sene nasıl kalırsın ya? Onun için kardeşim hemen namaza başla. Kazalarına başla. O hocalara inanma sen. Kaza yok mazaya. Ben gavur muydum da kaza yok. Ama sen kendin bilirsin. Eğer diyorsan ki ben bundan evvel Kur'an'a, kitaba bir şeye inanmıyordum. O zaman kaza yok. Yeni Müslüman oldun. Ona ben de katılıyorum. Ama ben bildim bileli Müslümanım. E Müslümansan namaz kılmayınca kafir olmazsın. O zaman Müslümanken kılmadığın için kaza var. Bunların hepsini kaza etmek icap eder. Şimdi burada e, bir kitap tavsiye edeceğimse Bu benim değil ama sualli cevaplı İslam fıkı. Dört tane fıkı hocası e, burada isimleri yazıyor. Bizim itibar ettiğimiz e, kıymetli ehli Sünnet Hanefi mezhebine göre yazmışlar. Burada öyle sualli cevaplı bunlar hepsi var. Hani insanlar bazı kaynak istiyor ben ona diyor bir delil göstereceğim. O zaman bu kitap birinci cildi çıktı. Şimdi bu herhalde 15-16 cilt olacak. İkinci cilt yolda çıkmak üzere. Abdest hakkında Efendim, e, abdesti bozan şeyler hepsi sualli cevaplı. Efendim idrar sızıntısına karşı, özürlüğe karşı, ondan sonra efendim gusülle alakalı e, neler neler neler efendim. Doğun esnasında kan görmeyen kadına gusül gerekir mi? Yok efendim şöyle suyla abdest olur mu? Burada çok ince ilimler var. Özürlülerin, abdestlerin meslerle ilgili, teemmümle ilgili hep soru cevap. Ondan sonra ben. Koyun sığır gibi eti yenen hayvanların idrarları tedavi maksadıyla içilmesi caiz mi? Köpek balığı gibi büyük balıkların kanı pis midir? Mesela fil dişinden yapılma tarak, emsal şey kullanmak caiz midir? Çok iyi mesele var. Burada hemen hemen 300, e, 250 sual var. Ama bunun içinde belki yüzlerce cevap var. Bu kitabı size tavsiye ediyorum. Şu ana kadar ben e, bu kadar kitap bilirim. Türkçe'de bunun kadar güzeli görmedim. Türkçe'de. 16 cilt olacak. Arifan yayınlarından basılıyor. Efendim bu hoca efendilerin kitabıdır. Çok güzel işte burada bilgiler işte. Kazanmazı bütün hepsi var. Özür meseleleri çok önemli. Ondan sonra işte yolma tavuktur. Hangisinin eti temizdir? İşte tavuğun içini çıkartmadan suya atıyorlar haşlak suya. O pislik ona sirahat ediyor mu? Murdar mı oluyor? Yenilip. Hepsi yani bayağı bir mesele var. Merak ettiğiniz birçok soru cevap soru cevap. Bunu temin edin. Yani ben size cevaplar vermekten üşenmem. Ama bunlar herkesin kafasına kalmıyor. Kitap gibi olmaz. Yine siz kitaptan yerini bulursunuz. Bir sorana bir delil gösterirsiniz. Ayet var, hadis var. Size çok fayda eder. İnşallahur Rahman. Efendim, ne demiş kardeşimiz? Bize dua diyorlar, bize süre dua diyor. Çocuğum rahatsız diyor. Allah şifa versin ben bütün dua dua duacıyım. Allah'ım, inşallah Allah gece dualar nasip etsin inşallah. hepiniz acil şifalar ihsan etsin. Fitremi veremedim. Çocuklarımınkini de veremedim. Ne yapmam gerek? Şimdi verebilirsin kardeşim. Fitre en az biliyorsun 7,5 liradır. Kaç çocuğun var? Hepsi de dahildir. 6 nüfus, 7 nüfus. Kaç kişiyseniz bunların hepsinin fitresi, fitresi şu anda fakire verebilirsin. Vacibi yerine getirmiş olursun. Günahtan kurtulursun. Efendim. Şimdi... Boşanan anne baba çocuğu kimin alacağı konusunda anlaşamıyorsa İslam'da hüküm nedir? Nafaka her halükarda babaya aittir. Yani çocuğu doğuran e, babanın e, kendi adına doğruluyor. Kadın doğuruyor ama baba adına doğruluyor çocuk. Kur'an öyle söylüyor. Ve alel mevlûd dilehu Çocuk kendisi için doğrulan baba rizgunne ve kisvetunne çocuklarını yedirecek, içirecek, yedirecek diyor. Bakara suresi. Nafaka kız evlenene kadar yani muhtaçlıktan kurtulana kadar. Erkek de öyle işte bulu ermekte de yetmez. Bulu erer çocuk ama ne yiyecek ne yiyecek. aç mı ölecek. Baba bunları bakacak. Fakat e, kimin yanında kalacak? Burada erkek kız farklıdır. Kız çocuğu ise 9 yaşına kadar annenin yanında İslam kalmasına hükmediyor. 9 yaşından sonra babaya intikal eder. 9 yaşına kadar anneden alınmaz. Erkek çocuğu ise 5-6 yaşına kadar Annenin yanında kalır. 5-6 yaşında babaya geçer. Niye erkek önce alınıyor? Yani erkeklerin arasında, babasının yanında büyüsün ki böyle kadınlar, devamlı kadınlar arasında kalıp da ahlakında bir değişme söz konusu olmasın. Tekin günümüzde bazı meseleler oluyor. Bakıyorsun böyle kadın tipli hareketler yapan, erkekler var. Nedir ne diye bir araştırıyorsun. Kadınların arasında büyüdüğü e, durumu. Işte şu anda mesela böyle şeyler duyuyorum. Dolayısıyla fıkıh diyor ki Erkek çocuğu annesinden 5-6 yaşına kadar kalır. Ondan sonra babasının yanına geçer ki sosyalleşir. Yani toplumda babasının yanında diğer erkeklerle de beraber oturur kalkar. Sadece annesinin yanında büyümesin diyor. 6 yaşına kadar annesi ona bakması durumunda var. E, o zaman hak annesinindir. O yaşa kadar. Vitri vacip namazı 1-3-5-7-9 tek sayı olarak kılınabilir mi? Allah Allah. Nereden çıkarttınız bunu? Mübarek. Vitri namazı 3 rekattir. Hanefi mezhebinde üçü bir selamla kılınır, diğer mezheplerde iki ayrı kılınıyor, peşine bir rekat ekleniyor. Şimdi Kabe'de falan vitre öyle kılarlar, selam veriler kalkar bir rekat daha kılarlar ama o da üç oluyor. Üç oluyor. Bazı mezheplerde bir rekat yani e, şey var ama Hanefi mezhebinde bu yoktu. Hanefi mezhebinde üç olarak vacip kılınmıştır. Kılınmazsa kazaya kalırsa da kaza edilecektir. Yani kaza namazlarına namazı da dahildir çünkü vacip bir namazdır. Öbür namazdan farkı nedir? İnkar etse kafir olmaz. Öğlenin farzını inkar etse kafir olur. Vitri yok dese kafir olmaz. Onun için farz demiyoruz, vac vitri vacip diyoruz. Vacip demek amel bakımından farz gibi. Kaçsa kaza lazım. Ama itikat meselesinde işte inkar eden kafir olur olmaz. Orada farzla vacip fark eder. Efendim. Bizi sevdiklerini söyleyenler, biz de dua edelim. Allah da onları sevsin, Allah rızası için. Onlar bizi seviyorlar. Benden başka kimsenin bir menfaati olamaz. Dolayısıyla bu sevgi Allah içindir. Herkese kazandırır. Saçlarım diyor, dökülüyor. yeme düşüyor. Yerler saçı Doktora gittim. Yine aynı. Saçımı kestirebilir miyim? Kadın, omuzlarından yukarı, erkeğe benzeyecek şekilde saçını kestirmesi caiz değildir. Kadınlardan erkeklere, erkeklerden kadınlara benzemeye çalışanlara Allah lanet etti hadis-i şerif vardır. Onun için teşebbüh yani müşabet Kadının erkeğe, erkeğin kadına benzecek şekil, kılı kıyafet, saç şekli, kaş şekli, bütün bunlar önemlidir. E şimdi bunun çözümü vardır. Kafana bir şey bağlarsın, sararsın, bir içinden bir şey takarsın. Yani saçın dökülmesi, saçı bütün kestirme. Usturaya vurmak haramdır. Kadının saçını usturaya vurması, kadının, kesinlikle haramdır, müsledir. Uzuğunu, elini, kolunu kesmek gibidir. Başka biri kesse uzuv diyeti ödettirilir fıkıhta. O caiz değil, haramdır. Ama kesmek icap ediyorsa da dediğim gibi omuzlardan yukarı böyle erkeğe benzemeyecek kadar bir kadın olduğunu fark ettirecek kadar kısaltabilir bu gibi saç dökülmesi mazereti olanlar için. Ama ameliyata girecek, beyin ameliyatı o müstesna. Ameliyata girecek ve usturya'da vurulur. O caizdir. Zaruretler her zaman müstesnadır. Efendim 71 fırka helak olacak diyor. Bir fırka kurtulacak. Bununla ilgili açıklamacı bilgi istiyorum. Ya bu uzun bir meseledir. Bunu ben anlatıyorum. 72 fırka helak olacak. Ve işte fırka ümmeti. Benim ümmetim İbn-i Macadisi. Selâzer ve sebûûne 73 fırkaya bölünecek. Hepsi namaz kılan, hepsi hacca giden, hepsi müslümanım diyenler. 73 fırka olacak. Kullûn finnâr. Hepsi ateştedir. İlla vâhide tek ehl sünnet vel cemaat. Kimdir onlar sordular? Hümün lezîne alâma âne aleyhliyem ve ashab. Ben ve ashabımın yolundan kıyamete kadar gidenler. Ben deyince sünneti teşkil ediyor, ashabım deyince cemaatın inancını temsil ediyor. Başka ise el-cemaatü. Cemaattır diye de beyan etti. Tirmizi'yi de de var. Men fâdakal cemaate şibrin Cemaatın inancından bir karış ayrılan fakat İslam ipini boynundan çıkarmış olur. Şimdi diğer 72 fırka, mutezile var, şia var, cebriye var, kaderiye var, müşebbiye var, mürciye var, var da var. Bunlardan Zaruri meseleleri, amentü gibi esasları inkar edenler kafir olur. Namaz beş vakit inkar etse, kaderi inkar etse, efendim. bunlar kafir olur. Ama bazı ihtilaflı mesele, mesela sahabeden Ebubekiri Bekir'i sevmiyorum, işte Ömer'i sevmiyorum falan bunlardan kafir diyemiyoruz. Hal böyle olacak, Mu'tezile Mezeb'in de Allah'ın sıfatları yok diyor, bir şeyler diyor. Böyle değişik şeyler var. Bunlardan kafir eden kısmı var, etmeyen kısmı var. Kafir ederse ebedi cehennemden çıkamaz. Kafir olmayıp da bozuk inançta ölürse... İtikadının pisliği kadar cehennemde yanar, sonra yine cennete çıkar diyor İmam Rabbani. Ama ehli sünnetten hiç azaba düşmeden cennete girecek çok var. Ama onlardan da azaba düşen olabilir muhakkaten Fakat ehli bidatten yani diğer 72 fırkadan direkt cennete gidecek hiç yok. Çünkü hadiste diyor küllüğüm hepsi buyurulduğuna göre ehli sünnet olmayan mutlaka cehenneme uğrayacaktır. İmanlı kurtardıysa bozuk itikadı kadar yanıp temizlenip çıkacaktır. Allah ehli sünnet itikadından bizleri ayırmasın. Bu bizim derslerimiz ehl-i sünnet üzere devam edecek. Bu Flash TV'deki dersi bak bu kadar dualar ediyorlar. Allah ben de size dua ediyorum. Yeter ki dinleyin. Allah'tan, Amentü'den başladım. Size ehl-i sünnet itikadını anlatacağım. Kısa kısa bir, her dersin başında 25 dakika, yarım saat size ehl-i sünneti anlatacağım. Buna göre inanırsanız bir sorun kalmıyor. Vesveseden nasıl kurtulunu diyor. Bu hususta bazı dualar yazacağım. Önümüzdeki ay, bu ay çıktı dergi, baskıya gitti. O dergide size Şimdi ezber eden bir şey desem. Eudü Besmele'ye devam edin. 10 kere Eudü Billahi Semi'ül Alimimineşşeytaniracim. Vesvese geldiğimi hemen kurtarır. Bir dua var desem size. Aklınızda kalmaz. Kulüvallah 3 ihlas 3 felek 3 nas sabah akşam. Çünkü Yüves ve Sufi Sucur geçiyor orada. Şeytanın vesvesesinden korunmak için. Allah'ın izniyle 3 kere sabah 3 kere akşam namazından sonra 3 kere yatarken 3 kulüvallah 3 felak 3 nas okuyup üfleyen Allah'ın izniyle her şeye yeter bu. Maddi manevi ne vesvese kalır, ne hastalık. Mesele şuur üzere Allah'a sığınarak okumak. Ondan sonra başı açık bir beyanım orucum kabul olur mu? Oruç ayrı bir şey, başı açıklık ayrı bir günah. Oruç tutmak ayrı bir vazife. Yani namazda başını örter namazını kılar. Dışarıda başı açık diye bunun namazı olur diyemeyiz. Orucu olur diyemeyiz. O ayrı bir vazife, o ayrı bir vazife. Efendim. Allah emanet olun, dualar etmişler. Sizi izlemekten zevk duyuyoruz falan falan. Ben de sizden mutlu oluyorum. Allah hepinizden razı olsun. Bu kadar ne kadar ağır hasta olsam, hakikaten size bir şey anlatırsam da, bir kişi namaza başlasa, bir kişi bir yanlışını düzeltse, bu sevap bana yeter. Belki ahirette sizin duanızda kurtulurum. Onun için ben size teşekkür ediyorum. Koku abdesti bozar mı diyor, bozmaz. Yani artık ne, herhalde fıs fıs sıkıyorlar üzerlerine falan, parfümler falan. Yani abdestle alakalı bir şey değil. Abdest içeriden dışarı çıkan abdesti bozar. Koku bu, bu durumda abdest bozucu bir şey değildir. Allah'a söz veriyorum, tevbe ediyorum, sonra yerine getiremiyorum. Ne yapmam lazım? Yeniden tevbe edip sözünü yerine getirmen lazım. 10 e, kere bozdum, bin kere, Mevlana ne dedi, bin kere bozsan yine tevbe et, yine gel. Ümitsizlik kapısı değil bu kapı. Bu kapı Allah'ın kapısıdır. Tevbe kapısı açıktır. Can boğaza hır hır, hır gelmeden, bir de güneş batıdan doğuncuya kadar ki o bize herhalde rastlayacağımız bir zaman dilimi değil, kıyamete çok yakın olacak... Hal böyle olunca tevbe kapısı açıktır. Şeytan mağlup oluncaya kadar şeytan artık bir daha tevbe etmesin diye sen affolmasın hep sözünü bozuyorsun der. Sen de şeytan yenilsin diye yeniden söz ver yeniden tevbe et. durabildiğin kadar durma gayret et. Neticede şeytan tarafı yenilecek inşallah Allah'ın tevbede sebat nasip edecektir. Pantolon giymek günahı mı demiş. Şimdi kadının pantolon giymesi başka erkeğin başka. Kadının giymesi erkeğe benzemeye girer. Bundan dolayı evde ocakta da erkek, erkek kılığına benzemekten dolayı uygun değildir. Ama erkeklerin gördüğü, yabancı erkeklerin gördüğü dışarıda dar pantolonlar şekil belli ettiği için asla caiz değildir. O harama girer, bütün şekil meydana çıktığı için. Ama ve Anadolu'daki şalvar tipi giyer de şekil belli etmez, atkı şalvar giyerler Anadolu'da annelerimiz, bacılarımız. O caizdir. Çünkü onda şekil mekil belli etmez, o bol. İçine iki adam da sar yani. Ona bir şey demiyoruz. Ama dar pantoldan biz bahsediyoruz. Şekil belli eden bu caiz değildir. Erkekler için bile çok dar olması hem sağlıklarına zarar vericidir, hem de namazdayken eğilip kalkılmalarında çekmeleri icap eder. İki ellen birden çekerse kesine girer, namazı bozmaya kadar götürür. İki el birden hareket ettiği zaman mesela sıkıntı verir. Ondan sonra şekil belli olduğu zaman ön safta secdeye yatar, arka saftaki bütün onun şekli meydana çıkar yattığı zaman. Bunlar uygun değil ama o kerahattan kurtulmak için diyorum bir cübbe dizine kadar bir şey örtse arkasını falan dar pantolonda giyse o zaman namazı kerahattan kurtulur. Erkek için konuşuyorum bu durumda. Ama kadın için dar pantol dışarıda caiz değil, içerilerde de uygun değil. Niye? Erkek kıyafetidir, benzemeye lüzum yoktur. Uygun değil başka, caiz değil başka. Bunlar haram başka, bunlar hep farklı farklı fıkıh istilahlarıdır. Bunları ayırt etmenizi rica ediyorum. Yani uygun değil demek günaha girer demek değil. Yani uygun değil, yapmasa iyi olur ama efendim evde kocasının yanında pantol giydi. Şimdi buna günaha girdi diyebilir miyiz? Diyemeyiz. O başka. Ama sokakta giyerse erkekler görürse dar pantol buna günaha girdi deriz. Bunu biz demeyiz. Ayet hadisler böyle söylüyor. Efendim Süleyman ilmi tunaan Hazretleri hakkında bilgi vermesiniz. Büyük alimdir, büyük velidir, Allah dostlarındandır. Bu Süleymancılar denilen cemaat ona bağlıdır. Süleymancılar dememek lazım. Süleyman Efendi Hazretlerinin talebeleri demek lazım. Birbirine hürmetli konuşmak lazım. Süleyman Efendi Hazretleri Kur'an'a çok büyük hizmet etmiş. Efendim her yerde ilim okutmuş, dini efendim dünya ner yerine hizmetlerini yaymış. Bir Allah dostudur. Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Talebeleri de Ehl-i Sünnet i itikadı üzere hareket etmektedirler. Allah hizmetlerine efendim hizmetlerinde kendilerine muvaffakiyetler nasip eylesin. Erkeklerin saç uzatması günah mıdır demiş. Günah değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kulak uçaklarına kadar saçını uzatırdı. Fakat buyurdu ki saçını uzatanlar mutlaka ortadan ayırsın ve saçına bakım yapsın. Yağlasın, işte yıkasın, sabunlan, şampuanlan neyse diyorsunuz. Saçına bakım yapmasını emretmiştir. Ancak İmam Gazali Hazretleri buyuruyor ki bizim zamanımızda Saç uzatmak Rafizilerin, Şiilerin alameti haline geldi. Onun için biz kesmeyi tercih ettik demiştir. Fakat biz yine de diyoruz ki sünnet üzere uzatan da e, serbesttir. Usturaya vurmakta serbesttir. Az uzatmakta serbesttir. Bu hususta bir şekil yok. ancak Amerikan tıraşı, Alabrus, Malabrus gibi efendim bir tarafını alıp bir tarafını fazla bırakmak, bir tarafını almak bunlar caiz değildir. Burada çok sıkıntılı fetvalar da var. Vaktim yetişmiyor şu anda. Yani normal durumda her taraf eşit olacak. Bu durumda ister uzatırsın, ister ustura vurusun, ister az bırakırsın, kısaltırsın. Ama bir taraf fazla, bir taraf az olması asla caiz görülmemiştir kitaplarda. Hz. Ebu Bekir Efendimiz böyle bir çocuğu görünce babasına çok kızmıştır. Niye böyle yaptın diye. Hatta bu çocuğu öldürmekten beter ettin diye çıkışmıştır. Onun için tıraşta da bu şekle riayet etmemiz Uygundur. Ondan sonra efendim, bir iki fetva hemen bitiriyorum. Medreselerde camiler varken teravih veya vakit namazları kılınır mı? E yani nerede kılınsa teravih de kılınır, vakit namaz da kılınır. Medresenin camisinde, Kur'an kursunda, binada. Ama camide kılınan kadar eftal olmaz. Cemaatle de kılsan cemaatle camide kılmak evde camide kılmaktan, medresede camide kılmaktan yani Kur'an kursunda mesela camide kılmaktan eftaldir bildiğimiz dışarıdaki herkese açık camilerde kılmak en çok sevabı o kazandırır. Midye haram mı demiş? Midye, istakoz gibi balık şeklinde olmayan bütün deniz mahsulleri tahrimen mekruhtur. Hanevi mezhebinde. Tahrimen mekruht demek caiz değildir. Bu demek günahtır. Ama Şafi Hanbeli Malik 3 mezhepte caizdir demişler. Denizden babam çıksa yeri hesabı. Onların mezhebinde diyor ki karides, marides, yengeç ne varsa denizden ne çıkarsa üç mezhepte caizdir. Üç mezhepte haktır ama biz Hanefi'yiz. Hanefi mezhebine göre fetva soruyorsanız biz Hanefi'ye göre fetva veriyoruz. Balık şeklinde olmayan bütün deniz ürünleri tahrimen mekruh olup caiz değildir. Bu bölümü de böyle kapatarak size veda ediyoruz. Bir daha bölümde Yılmaz abimizle Efendim izlemenizi rica ediyoruz. Değerli izleyiciler Cübphe Ahmet hocayla devam ediyoruz Az önce sorularınıza e, cevap verdi bu iki bölümde ise güncel konuları konuşacağız kendisiyle e, Türkiye'nin gündemi ve gündeme gelen konular peş peşe çok tartışmaları da beraberinde getiriyor Peki bu bölümlerde ne konuşacağız bu son iki bölümümüzde e, gündemde Türkiye'nin gündeminde ne varsa onları konuşacağız ama özellikle e, Son yıllarda Türkiye'nin gündeminden düşmek bilmeyen bir önemli tartışma konusu var. Başörtüsü konusu. Aslında başörtüsü 80'li yılların ortalarından itibaren merhum Turgut Tezal'ın başbakanlığı ve cumhurbaşkanlığı döneminde çok konuşuldu. Kamuda başörtüsü olur mu olmaz mı dendi. Ve son dönemde başörtüsü konusu sadece üniversitedeki öğrencilerle sınırlı tutuldu. Şu andaki talepler de o yönde. Ama... Malum anayasa tartışmaları ve e, o anayasa tartışmalarının neredeyse başlangıç noktası başörtüsüyle şekillendi. başörtüsü konuşacağız. Tabii başka e, önemli e, konularımız da var. Onları da sizlerle paylaşacağız. Efendim e, siz az önce izleyicilerimizin e, sorularına cevap verdiniz. Geçtiğimiz hafta sizle konuşmuştuk e, Mardin'de ünlü Kasımiye medresesinde bir defile konusu vardı. Siz o konuda görüşlerinizi e, Tophane'de yaşananlarla birlikte e, net bir biçimde ortaya koymuştunuz ama e, defile öncesinde hazırlıklar esnasında e, mankenlerin üzerinde yürüdükleri podyumun şekli konusu e, nedense çok fazla konuşulup tartışılmadı. Şimdi arkadaşlar e, ekrana yansıtsalar o görüntüyü hep birlikte bir görelim. E, geçtiğimiz pazar günü Cemil İpekçi'nin Mardin'de düzenlediği e, defilede mankenlerin üzerinde yürüdükleri podyum tam bir haç, istavoz şeklindeydi. İşte şu anda ekrana da e, yansıyor. Defile öncesi yapılan hazırlıklar esnasında çekilmiş bir fotoğraf bu. E, yer Kasımiye Medresesi, ecdada ait bir kapsamlı külliye. Bu külliyenin içerisinde bir de mescit olduğunu biliyoruz. Ve malum geçtiğimiz hafta e, cuma gününde burada bir cuma naması kılındı. Bu onun avlusu. Avlunun ortasında bir havuz. O havuzun üzerindeki podyum haç şeklinde yapılmış. Nedense bu konu çok fazla, daha doğrusu hiç konuşulmadı. Ben de haber takip edemiyorum. Şimdi sizden duydum. Çok konuşulmadı. Evet. Ee, çok da tepki de tepki gösterenler oldu ama hani onlar da sadece internet sitelerinde ee. tek tük Evet tük internetlerden tük tük siz tabii takip ediyorsunuz. Biz de bu e, takip edemiyoruz. Şeklinde yer aldı. Yani, yani bu, bu çok yanlış Allah'tan bir şey Allah'tan reva mıdır Hiç diye. Hiç reva olur mu? can Müslüman mahallesinde işte, işte tavros, e, salyangoz satmak lafı gibi. Yani medrese olduğu için medresede haç şekli ne benzeyen böyle şeyler yapılması bunlarla bir yere varılmaz. Yani böyle bir şey ne bileyim işte çalmakla birisi zengin olsa fare zengin olurdu demiş. Yani şimdi burada <gülüyor> medresenin içinde haç yapmakla yani İslamiyet'ten ne koparacaklar yani. Müslümanlara ne zarar verebileceklerini düşünüyorlar yani. Bu çok büyük bir yanlış yapmıştı Allah istersen. Fakat bir de şu var, bundan Hristiyanlar da rahatsız olması lazım. Çünkü haçın üstünde kadınları gezdiriyorlar. E zaten. Yani e, o zaman o da onu düşünürsün Yani bu ne Müslümana uyar ne Hristiyana. Tepki gösterenler arasında çünkü, Süryani şey, çünkü e, neden? yeni lider de var. Mesela İslamiyet'te resim meselesinde fıkıhta der ki yani resimli şeyin üzerinde falan işte namaz olmaz, işte resim bu uygun değil falan. E, fakat diyor canlı resminden bahsediyoruz. Yani Tabii. kuş gibi falan. İnsan. Koyun kurt insan resmi ama diyor tahkir için olursa yani diyor halıda olursa mesela o İsfahan halıların da falan çok kuş tasvirleri olur. Vardır. İşte o vardır mesela onun fetvası meselesi gündeme geldiği zaman işte burada kuş resmi falan var ama işte bu caiz midir değil midir falan. Fıkıh da diyor ki ayak altına serilip de üzeri çiğneniyorsa bunda bir tazim olmayıp aksine hakaret ve mehanet olduğu için caizdir diyor. Yani saygı maksatlı. Yani çünkü burada sıkıntı Peki namaz kılınırım onun resme yok. Namaz onun üzerine kılınmaz. Ama resme yani değer verme anlamında asmak falan bunda sıkıntı var. Yani değer derken putçuluğa, ateşe işte tapınmaya götürme tehlikesi falan. Ama ayak altında olup da basılıyorsa diyor hakaret olduğu için. Yani şimdi burada da aklıma birden o geldi. Yani haçı burada yere serip de üstünde kadınlar geziyorsa bundan bizden ziyade biz e, manevi bir vakfiyedir diye rahatsız olduk diyelim. E, Hristiyanlar daha çok rahatsız olmalı ki ne yapılmak isteniyor yani onlara göre bu kutsal. Şimdi bir e... kutsalın üzerinde yani Kur'an'ın üzerine adam çiğnetse gibi burada haçı çiğnettiriyor. Onlara göre de öyle olması lazım. Ama bu şimdi ne İsa'ya ne Musa'ya yani burada da böyle bir şey var ki yani şeyin papazın şeye dönmüş kuş girmiş ya efendim kiliseye haçı pis pislemiş. Ondan sonra papaz da bunu yakalamış. Ondan sonra iki şekilde de bunu kafasını koparacak demiş. Yav demiş. Müslüman kuşuysan kilisede ne işin var? Hristiyan kuşuysan haçan yapişledin demiş yani. Dolayısıyla burayı şimdi bir yere uyduramıyorum yani. Bu şimdi Müslümana hakaret düşünülse işte mescitte yapılarak bu sefer kime bir yaranılmaya çalışıyor? Hristiyana yaranılmaya çalışırsa ona da hakaret. buradan ne maksat var? İki tarafa da bu kimseye bir faydası olmayan herkesi rahatsız edecek bir durumdur bunların. Yapılmaması lazım böyle şeyleri. Ya yani bunu dikkat etmesi lazım. Biraz şeklini değiştir ya. Biraz ortadan yap. Şeyi haça benzetme yani. Bu bu kadar basit bir şey. Evet, şimdi, ha, kasıtlı yapılıyorsa da yani Allah istersin diyelim. Koruyu siz açtınız. Ee, şimdi genellikle bizim ailelerimizin e, oturduğumuz e, evlerimizde birçok insanımız e, işte büyüklerinin e, anne babasının dostlarının e, veya aile fertlerinin o taraflarını kullanırlar. Duvara asılır, bir üfenin üzerine konabilir filan. Bu e, konudaki yani burada ihtilaf var. Bazı alimler heykel olup gölge bırakan şekilde e, heykel olanlara kesit o soruyorum. o kesinlikle haram. Evet. Bu fotoğraf içinde bazıları Maliki mezhebi ve Şafii mezhebi hapsuz zil diyorlar. Yani gölgeyi durdurma. Ne demek? Mesela diyor aynanın karşısına geçsen. Aynanın karşısında kendin çıkıyorsun. O bir senin resmin çıkıyor orada. Evet. Orada senin resmin çıkıyor. O günah oluyor mu diyorlar. O anda aynada senin resminin durması. Günah olmuyor. Peki bu kaç dakika duruyorsun burada? İşte birkaç saniye durdum. Sakalımı taradım. Saçımı taradım. Çıktım gittim. Diyelim ki diyorlar. Yarım saat durdun. Kendine çok meraklı adamlar var. Tavuz kış gibi böyle kabarır bakılır. Kendine ne yakışıklıyım falan. Bazısı böyle kaşını ve bıyığını bir, bir saatte alanlar varmış. Bu aynanın karşısında durur. Bu diyorlar bir dakika durmakla günah olmadı. Bir saat durunca günah olur mu diyorlar o resim gibi orada. Yok. Bu da diyorlar işte 30 sene duruyor yani. Fark etmez. Çünkü neden? Orada gölge çıkıyor. Sen de gölgeyi durdurmuş oluyorsun. Yani gölgeyi sabitlemiş oluyorsun. Suda da çıkması gibi. Yani onun için buna camaz verenler olmuş. Yalnız ona doğru asılmamak iyidir. Asılırsa da ona doğru namaz kılmak mekruhtur. Namazı ona doğru kılmak mekruhtur. Ancak üstüne bir bez asılırsa namazı da ona doğru mekruh olmaz. Çevrelerde olursa sağ sol arka gibi civari kerahat bir mekruhluk yine etraftan dolayı namaz hakkında denilme durumu vardır. Yani bu işin en iyisi zaten bence namaz için bir, bir yer ayrılmalı. Bir oda küçük de olsa kadın da itikaf yapabiliyor evinde Ramazan'da mesela. Evet. Yani namaz hakikaten farklı bir şey. Yani hem çoluk çocuğun girmemesi yani misafirlerin girmemesi, ayakla basmak yani namazın halısı falan küçük de olsa yani herkesin evi geniş değil ama insan namaza özel bir böyle bir bölüm yapsa hani bu kerahatların hepsinden kurtulmuş olur. Tabi burada bir başka konu var şu an e, gündemi değil ama bunu da belki konuşmakta fayda var. Rabıta gibi bir kavram var biliyorsunuz. Ya e, o başlı o, başına bir şey. O başlı başına bir konu. Benim orada kitabım var. Ee, evet rabıtayı celi yedi. O rabıtayı şirk Aziz Bayındır falan onlar şirk diyorlar. Evet. E, tabii millete, bu kadar Müslüman'a kafir demiş oluyorlar. Çok büyük bir tehlikeye düşmüşler. Ona cevap mahiyetinde ben bu kitabı yazdım yani. Onu bir bölüm olarak Onu e, özel bir konuşmakta konusu, 600 e, sayfalık bir kitaptı. Fayda var. Rabıtayı Celaliye diye yani bazı tarikat halledir Rabta-i Merak edenler delillerini de o kitabımdan temin ed tahsil edebilirler. E, şimdi bir başka konu Türkiye'nin e, yıllardır gündeminden düşmek bilmeyen bir konu başörtüsü konusu. Tabii olayın bir e, dini boyutu var. E, dini boyutuna baktığımız zaman bu konuda birbiriyle örtüşmeyen görüşler de var. E, olayın hukuki, toplumsal ve e, kamusal alana yansıyan şekliyle de sosyal yanları var. E, bunların hepsine ayrı ayrı konu başlığı halinde bakmak çok kolay değil ama önce ee, Biz anlarız. kimliğinizden yola çıkarak Dinden anlarız tabii. din tarafından ee, Evet. Yani ee, kanuni Siyasi sosyal boyutları beni Şek alakadar ve şüphe var mıdır Yok asla şek şüphe yok Şimdi öyle bir adamlar ki bunlar Yine bir televizyonda adını vermeyeyim İki gece evvel bir açık oturum vardı Orada birisi çıkmış Profesör yani bilmiyorum da, Şimdi öyle de bir şey ki Sade ilahiyatçılar da konuşmuyor artık Edebiyat profesörü de din adına konuşuyor Efendim, felsefe profesörü de konuşuyor. Şimdi bir de bu var. Kaldı ki ilahiyatçıların da hepsi doğru hem fikir değil ve doğru görüşte değiller. O da ayrı bir mesele. Şimdi orada. Onu da konuşacağız ama önce dini konuda hiç ihtilaf yok. Yalnız evet. ihtilaf vardır diyebilmek için birine ihtilaf yaptırıyorlar. Yani biri çıkıp velevki vasfı efendim felsefeci olsun, edebiyatçı olsun, hangi kasteci olsun fark etmez. O biri. Böyle bir ihtilaf var desin ki, su bulansın, laf sulansın, ondan sonra ihtilaf vardı diyesinler. Şimdi öğlenin farzının 4 rekat olduğunda şüphe olmadığı gibi, sabahın farzının 2 rekat olduğunda şüphe olmadığı gibi, bunda da şüphe yoktur. İman şartının 6 olduğunda şüphe olmadığı gibi. Ama sen kalkıp Mustafa Şutamoğlu kadere inanmak tartışmalı fazlalık deyip de 6'yı da tartışmaya açarsan kadere iman ihtilaf mı çıktı yani şimdi? Veyahut efendim birisi meczup kalkmış, aklını yitirmiş, bilmem ne demiş, sabah bir rekat, bir buçuk rekat dese, birisi de ona bak, herkes böyle demiyor, bir Müslüman da bir rekat dedi. İhtilaf mı çıktı şimdi? Bu, bu kadar saçma bir ihtilaf, hiç ihtilafla alakası yok. Bunu evvela o horozcu vardı bir tane, horozdan kurban olur diye, o başlattı, Nur suresinin ayetinde. Aslında Nur suresinin ayeti de değil, burada Ahzab suresinin daha sarih ayeti var. Evet. Şimdi, Nur suresinin ayetindeki, Manaz, ilk bu böyle başlattı. Bu da ilahiyatta herhalde. Dekan mıydı neydi? Evet. Bu sefer burada bir ihtilaf çıktı dendi. Şimdi mal bulmuş mağribi gibi diğerleri buna tutundular. Yahu ben bunu istemiyorum. veyahutta da sosyal olarak hoş görmüyorum. Veyahut da ben bundan rahatsız oluyorum. D dersen o senin kendi görüşün. Beni alakadar etmez. Ama kalkıp da felancı böyle dedi diye dinde ihtilaf çıktı. Deme hakkına sahip değilsin. Çünkü dinde burada görüşü muteber olan Şimdi efendim 1400 senedir horozdan kurban olur kimse dememişken bir adam çıkıp bunu demekle bütün Arap aleminde Türkiye'yi rezil duruma düşürüp bütün ulema, dünya güldü ya bu Türkiye'de ne hocalar varmış diye. Maskara olduk benimle dünyaya yani. Böyle bir adamın işte görüşünden ve bundan bir iki kişi nakleden işte e, nakleden ondan daha cahil. E böyle bir durumda kalkıp buna itiraf diyemeyiz. Şimdi Nur suresinin ayeti ne buyuruyor? استعاذ بالله وليضربن بخمرهن على Şimdi bu ayet-i kerimede e, humur qimar'dan geliyor. Noktalı qıyı maksuz bastırıyorum. Himar olursa merkep demek. Evet. Himar olursa Arapça'da hamr da buradan geliyor. Hamr da şarap demek, içki demek. Kök aynıdır. Himar, hamr. Esas manaları setir demektir. Lugatı örtmek. Örtmek. Demek. Bu örtmek manası nereden geliyor? Saroş edici maddeler aklı örttüğü için hamr olmuş. Başa örtülen efendim, giysiler de e, saçı örttüğü için kımar olmuş. Kökeni birdir. Şimdi baş örtülerini vursunlar diyor. Nerelerin üzerine? Alâ cüyûbînne, cüyûb, ceybincebînne, yakalar demektir. Yani giydikleri elbiselerin yakalarının üzerine, yani göğüslerinin üzerine doğru... Atsınlar, sarkıtsınlar demektir. Şimdi Kur'an ayetleri kendi aralarında çelişmez, birbirini tefsir eder mahiyettedir. Bazıları çelişki gibi gösterirlerse de ilimlerinin noksanlığından veya fitneciliklerindendir. Yoksa Kur'an ayetlerinde çelişki olmayacağına göre. Bir de Ahzab Sözü'nün ayetini okuyalım. Estağfirullah, Bismillah. Ya yön nebi, ey peygamber rizişan, kulle ezvadike eşlerine söyle ve benatike kızlarına söyle ve nisa il müminin bütün müslümanların hanımlarına söyle. Burada sen benim hanımıma niye bunu söylüyorsun diyemez kimse. Bu ayette Peygamber sallallahu anh'ın alimler tebliğcilerdir. Onlara da bu ayet gelmiş. İnananların hanımlarına da söyleyin. Yudinine aleyhinde üzerlerine sarkıtsınlar çeksinler. Min celabibihinne cilbaplarını. Şimdi celabib kelimesi cilbabın cemidir. Çoğunluğun. Çoğulu. Cilbab kelimesi ne demektir? Lugatı açarsın milhafe der. Milhafe de Arapçadır. Nedir Dolanılan, yani? bürünülen şey. Milhafeyi açtığın zaman burada istilah devreye girer. Örf devreye girer. Tesettürün şekli, şekilleri, adı devreye yani girer. Yani şekil de çünkü başlı başına Ama şimdi Rabbimiz ya. örtünsünler de nasıl örtünürlerse örtünsünler demiyor. Burada bir isim verilmiştir. Yani çuvala girsinler demiyor. Çuval da tesettürdür. Burada bir isim verildiğine göre ismin üzerinde de durmak durumundayız. Kur'an-ı Kerim boş yere bunu vermez. allah Teala örtünsünler, her yerlerini kapatsınlar. Yüzü eli dışında diyebilir. Bu Allah'ımızın kelamına uygun bir ibare olabilirdi. Bu mani muhal bir lafız değil ki. Burada tabir kullanılmıştır. O zaman müfessirler cilbab üzerinde durmuşlardır. Orada bir adam çıktı. Adı şimdi hatırımda değil. O kadar saptırıyor, çarptırıyor. Ben, ben daha böyle bir şey görmedim. İki gece evvel oldu bir haber kanalında. Yani haber kanalları açık oturum yapıyorlar ya. Haber kanallarından birinde. İslami bir kanal değil ama. Şimdi efendim Muhammed Esad diyor ona da. Halbuki Esed, Esed. demesi lazım. Muhammed Esed Esad diyor yani o yanlışlıkla. Muhammed Esed'in diyor mehalinde var diyor. İşte diyor fular diyor. Arkadan sarkıtmak, önden sarkıtmak. Arkadan sarkıtıyormuşlar da göğüsleri açık kalıyormuş da fuları öne çevirin de önden sarkıtın. Falan. Muhammed Esed kim? Biz zaten Muhammed Esed'in ne kadar yanlış görüşleri olduğunu Senelerdir bağırıp duruyoruz. Muhammed Eser, Yahudilikten dönme, Yahudi dönmesi bir adamdır. Ondan sonra, efendim, Abduhlarla, Afganilerin... Yani den... döndü, e, İslam'a girdi, e, burada bir sorun yok. Burada bir sorun yok ama sonradan yaptığı darbeler, <gülüyor> tefsir adı altında yazdığı, mealle soktuğu inkarlar, sıkıntıyı burası çıkarıyor. Yani buradan yola çıkarak Mesela Mustafa e, İstanbul'da ondan etkilenmiş ve evet. gerekçeli meali yazarken de, Ondan alıntılar yaparak onu çok takdir ettiği gönder olmuş. Halbuki bu adam mucizeleri inkar ediyor. Mesela Musa Aleyhisselam'a denizin yarılma meselesinde İdribbi Asaker Behar Değneğini denize vur diyor Kur'an. Fen felaka diyor. Denize vurur vurmaz. Deniz yarıldı diyor. Fekâne küllü fırgın dil azim. 12 yol oldu İsrailoğullarının kabileleri sayısınca. Çünkü onlar dediler ki biz efendim, boğulacağız edeceğiz. Allah mucize olarak denizde kupkuru yol açtı. O sonra ayet deyle bir onlara denizde yol aç yebesa kuru diyor. La taqavduraka la taksha. suresi. Bu kadar ayetler var. O sonra ayette bu 12 yol açılması ondan sonra 12 olarak ayette demeyebilir yolu. Fakat fenfelaka ayrıldı diyor. Şuradan çıkıyor. feke anne kullu firkin her parçası diyor. Buradan anlaşılıyor ki ortadan ayrılmadı. Küllü firkın, her fırkası diyor, her parçası. Kettavri lazım, büyük dağ gibi diyor, donmuş tabaka gibi kenarda durdu. Ta ki Musa Aleyhisselam ve ümmeti geçti, firavun ortaya gelince üstlerine kapandı diyor. Bunların hepsi ayet. Şimdi adam burada kalkmış, mucizeyi inkar etme et, zihniyetli olduğu için. Bu medcezir olayı diyor. Medcezir olayına denk gelmiş. Yahu medcezir olayına denk gelse, değneğini vur demenin ne manası var? Medcezir olayında her e, dağın parçası dağ gibi Kur'an mübalağa yapar mı? Mübalağa yalanın bir fırk, nevidir, türüdür. Dağ gibi durur mu? Suyun tamamı dibinden açıldığı için kenarda dağ gibi buz nasıl duruyor? Öyle durdurdum diyor. E şimdi bu kadar ayet varken metcezir olaya e burayı kaldırmak. E, tur dağını kaldırdık kafalarına diyor. Varafane efek okudur. Üstünüze turuk söktük kaldırdık diyor. Ne tek ne kelimesi Kur'an'da var. Sök, kökünden söktü. Yani şimdi tur dağını başka bir ayette. Efendim neymiş bu? Temsiliymiş. Uzeyr aleyhisselam 100 sene öldürdürüldü diyor. Fehmatallahu meyhatem Bakara Suresi'nin veba'da öldürdüdür diyor. Bu tasviriymiş. Ya Allah tiyatro mu yapıyor? Şimdi ya Allah yaratıcı ve bütün kudret sahibi o ise e, bunun temsili olması veya gerçek olması önünde bir engel var mı? İşte engel olmadığı halde bir de ayetlerde nas olduğu halde bu nasları tahrif hiç müsait olmayan tevil, soğuk tevillerle bu adam böyle yapıyor. Bu adam şimdi başörtü hakkında demiş ki o adamın nakli ben bilmiyorum şimdi. O adam televizyonda iki gün evvel açık oturumda söyledi. Fular demekmiş hımar. Hiçbir lügatta böyle bir şey yok. Ne Arapçada ne Türkçede. Hımar bakıyorsun başörtü diyor. Ondan sonra cilbap ne? Üzerlerine sarkışsınlar diyor. E cilbap da bakın Türk müfessrine orada Muhammed Esed mealini söylüyor. O zaten Türkçe yazmamış onları. O da çeviri zaten. O evet. da ayrı bir şey. Biz burada Diyaneçleri reisli İstanbul Müftülü Yemiş, Ömer Nasuhi bilmenden bahsediyoruz. Elmalı Amdiyazır'dan bahsediyoruz. Konyalı Mehmet Vehbi Efendi'den bahsediyoruz. İzmirli Koca İsmail Hakkı'dan bahsediyoruz. Bunlar efendim büyük müfessirler. Son yani Türkçe'ye çevrildikten sonraki en büyük müfessir bunlar. Bütün bunlara baktığınız zaman diyor ki, Cilbat, Milhafe, Milhafe, bu çar, çar çarşaf, ferace gibi deyimler yapmışlar. Hatta elmalı Hamdi Hazır kendi tefsirinde işte Ashab Suresi'nin bu adet tefsirinde diyor ki biz İstanbul'a geldiğimizde işte bütün kadınlar Elmalı'dan geldiğinde falan çarşaflıydı diyor. Şehir kıyafeti olarak, medeni kıyafet olarak çarşafın hani öbürleri biraz daha yöresel oluyor. Fakat bu daha şehire uygun olarak biz hep çarşaflı bulduk diye cilbabı tarif ederken bu notu da düşmüş. Ama bizim üstadımız Mahmut Efendi Hazretleri biraz daha şöyle derdi. Çar, çarşaf, ferace at, kışal var Peştamal dolaylık ihram. Mesela Erzurum yöresi ihram giyer. Bu yöreseldir. Bir ara vermemiz lazım. Evet. E, o arayı verelim isterseniz. Ondan sonra e, devam edelim. Çünkü e, başörtüsünün dini hükmü yanında e, şekil konusu da gündeme e, geldi. Onu da söyleyelim. Evet. Ama bir kısa ara verelim. Değerli izleyiciler bir kısa aramız var. O aranın ardından yine birlikte olacağız. Devam ediyoruz Cübbeli Ahmet Hoca'yla. E, başörtüsü konusuna e, girmiştik. Başörtüsü ve tabi başörtüsünün şekli zaten siz şekli bir e, ayrıntıya değil. girdiniz. Şimdi sokağa çıkıp baktığımız zaman çok bin bir çeşit başörtüsüyle karşılaşmamız mümkün. E, Ama son dönemde başörtüsünün adı e, Türban haline de dönüştü. Evet. Aslında Türban dendiği zaman işte İngiliz e, özür dilerim. Hint erkeklerinin kullandığı bir e, sargı biçimi vardı. Sihlerin. Onun sihlerin ve kadınlara uygulanan bir şekli vardı. Falan, o da e, berhava oldu. Yeni bir e, tanım, yeni bir anlam yüklendi türban Sözcüğü'ne. Biz burada... Şimdi sokağa çıkıp baksanız ki görüyorsunuzdur hiç kuşkusuz. E, i̇şte bantolar, tayyörler, onun üzerine e, takılmış başörtüleri vesaire. Şimdi tesettürden gaye ne? Örtünmek. Örtünmekten gaye ne? Güzel mi, çirkin mi, yaşlı mı, genç mi bilinmemesi. E, hal böyle olunca. Ama yüz açık olursa. Yüze müsaade var. Yüze işte müsaade yo, var ama. Yaşlı mı, genç mi, güzel mi, çirkin mi çıkacak ortaya. Ve lakin yüzde de mesela şimdi kabak gibi ablak bir şekilde bırakmak var. Mesela efendim şurada iğnelemek var. E, dudağın altında iğnelemek var. Burun altında iğnelemek Siz var. Çarşafı tarif ediyorsunuz. E, şimdi mesela tabii. peçe e, diyelim yasak. Peçete yasak olduğu için peçede başka sıkıntılar da çıkabiliyor. Terörist girer bir kıyafete falan, erkek kadın evet. kıyafetine girer. Onun için bu yasaklanmış diyelim uygun. Zaten İslamında yüzün tamamı kapansın diye bir emri yok. E, hal böyle olunca e, yüzde de sen demin dediğin gibi soruya cevapta makyaj yaparsan ondan sonra cicili bicili, güllü, desenli, laleli, motifli, efendim rengarenk, cazibeli şeyler hatta bazısı başı çıkken daha çirkin örtününce daha güzelleşiyor. Hal böyle olunca ne oluyor? İnsanların bakışını cezbediyor. Bu İslam'ın gayesine hizmet etmiyor. Şimdi ayette cilbablarını diyor. Cilbapta da örfe ediyoruz. Yani o manada şekilciliğimiz yok. Niye o manada şekilciliğimiz olsa sade çarşaf deriz. Sade çarşaf demememiz neyi gösteriyor? Şekilcilik anlamında değiliz. Ama Cilbap mefhumunun milhafeden gelen lügatını mülahaza ederek çar yani örf e, derdinde de itibar e, o tanıdık bir örf ama İslam örfüne itibar ediyoruz. Mesela çarşaf örf. diyoruz. Ferace nedir? Bu İran tarafının giydiği kıyafet. İhram Erzurum yöresinin giydiği atkı şal var Anadolu'nun. Hani demin dedi böyle şal var ki ama işte kaç kişi e, için alır yani? genellikle e, kırsal kesimlerde tamam peştemal dolaylı Karadeniz yöresinde ama şu var. Şeyleşince Şehirleşince Kıyafetin ama, ve örtünmenin şekli değişti. İşte ona en uygun çarşaf. Zaten Elmallah'ım yazıyor da onu dediği zaman yani Osmanlı'da çarşaf şehir kıyafeti olarak ele alınmış. Öbürlerine göre çok daha kullanışlı. E bir de peştemal da onu da koyalım. Peştemal'ı dize kadar çektiler şimdi yukarı gide gide geliyor. O da olmaz. Yani biz peştemal olaylık dedikse bütün uzuvları örtecek. Ve cemiyu bedenil hürreti avratun fıkıhta ne diyor? Hürre kadının yani köle olmayan bir kadının Bedeninin tümü avrettir. İlla veciha bir yüzü ve kefe yağı avuçlar. İşte eli. Eliyle alacak verecek falan iş yapacak diye. Yüzü yolunu görecek falan. E şimdi e, burada esas e, şartlar Mahmutuslu Osmanoğlu Hazretleri'nin e, riyasetinde bir meal hazırladık. Tefsirli meal. Bu tek cilt e, Ahıska yayınlarından çıktı. Arifan yayınlarında da temin edebilirler. Bu meal bir cilt ama bütün Kur'an tefsirli bunda. Çünkü tefsirsiz meal okumak caiz değil. İlla tefsirli okunacak. Dipnotlu ve parantezli. Çünkü Kur'an ömür türlü anlaşılamaz. Bu durumda orada biz bunlara Tabii Buna da itiraz edenler var. E var. Onu da bir gün konuşuruz. Niye böyle diyoruz? Orada e Nur Nur Suresi'neati ben rakamları çok bilmiyorum. Hafızlar biraz rakamları bilmez. Nur Suresi'neati ile Ahzab Suresi'neati'leri ikisinde de bunu izah ettik. Müşterek şartlar ortada şekil belli etmeyecek. Kadar geniş olacak. Şeffaf olmayacak, içi göstermeyecek. Böyle cicili cazi cazibeli olup dikkat çekmeyecek mesela. Efendim, bu gibi bazı ortak şartlar var. Bu şartlar olduktan sonra ama şekil belli etmeyecek ya e bu nasıl işte şekil? 13'ün diyor başörtüsünü yakalarının üstüne atsınlar. Hocam, Öbür ayette de cübbalarının üzerine çeksinler. Bugün sokağa çıkıp baktığınızda e Mesela üniversiteye başörtüsüyle gitmek isteyen kızlarımızın kıyafetlerine baktığınızda veya caddede başörtülü hanımların kıyafetlerine baktığınızda sizin tanımınıza uygun kıyafetlerin bir hayli azınlıkta kaldığını ve sizin tanımınızın dışında kalan örtü ve kapanma biçiminin daha yaygın olduğunu görüyoruz. E görüyoruz ama bu yanlış, yani milletin yaptığı yanlış, yani, yani yanlış örf olmaz. İslam örfe itibar ediyor ama zemin dediğiniz gibi... O şartlardaki örfe itibar ediyor. Yani müşterek vasfı var. Şekil belli etmemek, bol olmak, şeffaf olmamak, alt göstermemek. O zaman bunlar e, örtündüklerini zannederken örtünmemiş mi oluyorlar? Ya şimdi e, şekle göre değişir. Herkesin şekli alakadar etmiyor. Bilmiyorum tanımı yapacak hali yok ama e, hadiste var. Kasiyatun âriyât. Giyinmiş çıplaklar. Ondan sonra rûûsûnne ki etil bukti. Bu acayip bir mucize hadis. Kafaları da diyor. Efendim deve örgüçleri gibi kalkık olacak. Başları diyor örgüç gibi kalkık olacak. Bu bir Lübnan'dan Mümnan'dan bir model getirmişler o zaman. Bu üstünü kaldırma. Hayır e, yani ben duyuyorum hatta bazı Hayır, televizyon ekranlarında izliyoruz. Röntgen filmlerinin filan kullanılması suretiyle başörtüsüne bir şekil verildiğini filan biliyoruz. Hatta o maksatla bir takım yardımcı parçalar da kullanıyor. Kuaförler. Ne gereği var? Yani bunlar... Bunlar İslam'da yok. Hadis-i Şerif'te var. İşte bu kafaları Peki, dört, deve örgüçleri gibi bir, olacak. Böyle örtemlere bakışınız ne? Bakışım da caiz değil. Yani günahkar olurlar. Şekil belli edecek. Yani kolunun, göğsünün, omzunun, bacağının şeklini belli edecek. İçini belli edecek, içini gösterecek. İnsanları cezbedecek şekilde bir endam arzı olursa günahkar olurlar. Mesela ayette Vela yübdine ziynete süs eşyalarını bile göstermesinler diyor. Yani altınını, gümüşünü, şeyini, takısını. Şimdi bir de bir dönem çok onlar Ondan diyor velayet yad, velayetum ne Ayaklarını diyor yere sesli vurmasınlar. Topuklu Taktım. ayakkabı. Topukludan ziyade halhal takıyorlar. Li uleme Yani gizledikleri zinetinin sesi duyulduk da bilinsin e, kastıyla ayaklarını da yere vurmasınlar. O kadar ayet yani bunlar hepsi. Hadis de değil, zayıf mı? Ee, şişman mı diye kalkıp burada hadis hakkında şey de karıştıramazlar. Ayette burada o kadar gizlilik esas ki içine taktığı hal, hal kocası için takabilir. Ama onu diyor işte dışarıda şey derken ayağını yere sert vurursa ses yapan o sesi de duyurtamazlar diyor. Duyurtmasınlar diyor. bunlar hepsi caiz değil. Yani halkalın sesini bile duyurmaz. Yani. yani bu tanımdan şöyle bir şeyle anlaşılıyor. Ee, hanımların dışarıda sosyal hayatta toplumun içerisinde bulundukları esnada Olabildiği kadar dikkat çekmeden dikkat ve, çekmemek e, bu tabi e, başörtüsünün şu tür yorumlar yani göğüs üstüne en azından şu bölgeyi ayette çünkü yakalar üstüne. hanımlar ha, sosyal hattı. hayatta ikinci sınıf insan e, ne alakası e, var yani, bu tür yorumlar da yapılıyor hiç e, e, e, alakası yok sosyal sınıf. ve tabi e, çalışan hanımlar konusu var ki o başlı başına e, ya onda biz fetva verirken söylüyoruz bu şartlara rahat edebiliyorsanız e, mesela biz haram demiyoruz. Mutlak manada çalışması kadının haramdır demiyoruz. Ama bazı şartlar var. Dediğimiz gibi erkek de yerde çalışamadığı gibi faiz müessesesinde çalışmasına helal diyemediğimiz gibi kadına da genel... Erkeğe bile kaç tane sınır koyarken kadına istediği gibi çalışması caizdir nasıl diyebiliriz? Onun da Allah'ın emirleri de bir başka şey daha var e, helal olur. Çalışmazsa tabii rızkına da haramlık karışır. Yani aldığı maaşa da haramlık karışma durum var. Erkekte de kadında da civari haramlık varsa yani arızi haramlık varsa bu başka da, yönlerde. Bu da belli bir konu başlığı olsun çünkü e, bu e, toplumda çok yaygın bir biçimde var. Bu konuda kaygı yani endişe duyan insanlar var. Onlara da sağlıklı bir cevap vermek lazım tabi. E, başörtüsü örtüsü Fıruattır açıklamasını yapmıştı e, Fetullah Gülen Hoca. Arkasından tartışmalar geldi tabi. E, bu açıdan bakıldığında... Fıruattır lafından bir e, izahı var. Evet. O da nedir? Fıru'u ferden gelir. Asıl Kök demektir, gövde demektir, fer, dal demektir. İkinci. Surat'tırdan kastı itikada taalluk etmiyor. Yani başı açık gezen Müslümandır. Namaz kılmayan da Müslümandır. İçki içen de Müslümandır. Yeter ki günahını günah bilsin, helalını helal, haramını haram bilsin. İtikat beyindedir. Hiçbir uzuvda zuhur etmesine bir gerek yok. Yani gerek var da kafir olmak için bir gereği yok yani. Efendim. Dolayısıyla bir insan başına açarsa ki ben günah işliyorum ama böyle bir zaruretim var veya işte mecbur oldum şu durumdur. Ha günah olduğunu bilirse bu müslümandır. Halbuki şimdi işte deminden beri soruyorlar orucum kabul olur mu namazım kabul. Olur. Ayrı bir şey diyorum. Namaz ayrı, oruç ayrı, bu ayrı. Şimdi hoca efendinin furuattırdan kastı şuydu. Sonra onu yanlış anlaşıldı da sonra onun izahı bir ilmi bir izahı var onun. O da nedir? İtikat meselelerine usul diyoruz. Fıkıh meselelerine furu diyoruz. Yani dinde böyle bir istilah var. Furuat da ne demek oluyor? İmana tealluk etmiyor. Yani bir esaslarından değil. Ama Hoca Efendi burada örtünmek farz değil veya örtünmeye inanmak farz değil demedi ki. Örtünme Ama tabii fiili, böyle anlaşıldı. Yanlış anlaşıldı. Örtünme fiili furuattandır diyor. Yani örtünme fiili fıkıhla alakalıdır. Hayır, bir başka e, konu daha var. Evet. Orada haksızlık yapmamak lazım Hoca diye Yani orada burattır diyerek örtünmek şart değil, farz değil demek, demedi ki. Tabi tabii hani bir iletişim kuralı var. Algı gerçekliktir diye toplumda bunun nasıl anlaşıldığı da önemli. Belki olayın veya ifadenin tevil edilir, izah edilir yanı olabilir ama. Yani onun kastığı iman gibi tutmayın. Yani adamı hemen o şeyle beraber kafir olmuş gibi adama muamele yapılmaz. Yani bu manada Şöyle bir gibi. uygulama geldi arkasından ama. Yani bilerek söylüyorum. Eee... Hocaefendi cemaatine mensup veya yakın e, genç kızlar başörtüsü engellemesi dolayısıyla üniversitelere e, gitmezken e, bu açıklamanın arkasından e, hepsi için söyleyemeyiz belki ama önemli bir kısmı başlarını aşarak üniversiteye gittiler. Ya onu ben bilmiyorum. Yani ee, benim bilgim dahilinde değil. Anladım. Yani ben bunu Yani e, hiç, hiç haberim de yok. Çünkü o, bu sosyal vaka onu tespiti bizim için çok zor. Yani hangisi kimin cemaatinden? tespitini yapamayın. En azından e, e, onu ben bilemiyorum. ciddi örnekleri ya, bilerek Ama şimdi onu da Hoca direkt fetva alarak yapmıyor ki. Kendi yorumuna göre yapmışsa da ne Hoca Efendi mesul olmaz. Yani ben bu laftan bunu anladım. öylece bunu yaparım. E, o da şimdi böyle değil. Direkt sen başını açabilirsin, okula gidebilirsin demiş mi dememiş mi? Böyle bir bilgi belge var mı? En azından böyle bir sesli kayıt yok. E, yok. O zaman Sadece Füruat sözcüğünden Ama yola Fruattan çıkılarak maksadı ne? yapılan bir e, maksadı ne? Dinin itikadi konularından değildir. Ama inanılmak açısından kastetmiyor. Ameli konuşuyor. Zaten amel noktası. Uygulamayı konuşuyor. E, uygulamayı. Uygulama zaten dedim size namaz de uygulamada furu'dandır. Yani furu'dandır demek fıkhi konulardandır. Usuli değildir yani. Anladım. Yani o o ayrı bir konu. Evet. Ama velakin caiz midir? Değildir. Yani başına açıp gitse caiz değildir. Ama deseniz ki mecburiyet eğitim bölümünde o zaman mecburiyet ve zaruret olduğu için aksi takdirde e, para cezasından hapis mapis cezalarıyla bile yargılanma olduğu için bak orada zaruret devriye girdiği için günah vebali zorlayanlaradır. Zorunluluk meselesi başka. O iyi söylediğim için konuşuyoruz. Tabii zorunluluğunun dışında keyfi olarak da ben bir yerlere geleyim diye tabii çıkarayım başı var için Konu e, istersemez yayılıyor. Bir başka konumuz var onu da konuşalım istiyorum ama e, bu kez e, Müslüman çocuklarının mevcut okullar içerisinde eğitim görememeleri, e, dolayısıyla toplumun içerisinde etkin bir biçimde yer alamamaları, işte eve hapsedilmeleri ve toplumun dışına itilmeleri ortaya çıkıyor. Diye savunanlar var. Savunanlar var ama Kur'an-ı Fatiha ve Kuran-ı ne? Peygamberin diyorsunuz. hanımları diyor, evlerinizde durun. Cahiliyet zamandaki gibi e, süslenip çıkmayın. Ondan sonra. Namazınızı hakkıyla kılın ve hati nezze gel, zekatınızı ve Allah a. Kadınlara bu kitap. Allah peygamberle itaat edin, siz 55'siniz, ben sizi temiz tutmak istiyorum. Yani evlerinizde durun diye bir ayet de var kadın için selamet bakımından. Ama ve yani erkekler zaten onlar için bir engelleme yok bu durumda. Genel manada erkekler her işte bulunuyorlar. Her türlü yani Müslüman cemaatlerin erkeklerinin okumaları bir yerlere gelmeleri efendim... Yeterli olabilir. Yeterli Kızlarına olabilir. gerek yok diyorsunuz. Yani yeterli olabilir. Burada Allah'ımızın bir emri yok ki. Yani Allah'ın emri olan konular ihmal edilip de emri olmayan konularda varsayımlarla burada meydan boş kalır da efendim ben de burayı doldurmalıyım diye bir ayet hadis yok ki. Şimdi şöyle bir durum var. Bir erkek e, çok önemli bir noktaya gelecek durumdayken bize kalkıp gelip fetva sorsa diyecek ki ben bu noktada çok önemli bir yere geleceğim ama Namaz kılmamam lazım veya günde bir vakti bile kazaya bırakmam lazım. Biz asla ona kadın erkek ayrımı yani yapılıyor zannetmesin. Çünkü bu Allah'ın hükümleriyle alakalı. Orada başörtüsü ise buna ruhsat verilmez. Burada da diyorsunuz. erkekte de namaz var. Erkekte de efendim içki var. Peki orada ya bir adam ben adım... içki içeceksem bir noktaya gelmem için buna müsaade verilir mi? Bir başka e, değildir Veya biz diyoruz ki sorayım. bir vakit namazı kaçıracaksan o diplomayı alamazsın. Yani Alman için o namazı kaçıramazsın. Farzsa bu namaz ...bu farzı terk edebilirsin diye ben fetva veremem. Tamam. O zaman... Yani o zaman ben erkek kadın ayrımı yapıyor kimse diyemez siz ki. Siz şuna da fetva veremeyeceksiniz. Ben yola çıkarak söylüyorum. Ee, eşinin önemli bir yere... ...bir mevkiye gelmesi için... E, ...karısının başını açmak gibi bir... E, ...zorunluluk olur. ortaya çıkarsa... Ya olur mu? Ne lüzum var? Yani şimdi orada Allahü u Teala'nın bir farzı var. Orada bir açılmanın... Hayır ben böyle örnekler de bildiğim için yani söylüyorum. Yani örneklerden ziyade... ...işte demin dediğim gibi... ...içki içmek lüzum etse... Namaz terki lüzum etse, hanımının başını açmak lüzum etse, buna biz... Şimdi doğru Müslüman olacağız. Fetvamız doğru olacak. Amelimiz doğru olmayabilir. Yani herkesin günah yapma payı var. Aslında bu, bu az önce söylediğim yani söz Melek alıcı. Herkesin günah yapma payı var. Ama fetvamız doğru olacak. Çünkü fetva makamı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mekanıdır. Tam da bu noktada. Bir de yes sana fetva soruyorlar diyor. Kulillahüftekun fetvayı Allah veriyor diyor. Şimdi fetva makamı, iftih makamı Allah adına konuşma makamıdır. Burada çok büyük bir vebal olur. Ama adam açmış da, kılmamış da, içmiş de Allah'la kendi arasında. Bunlar ayrı bir konudur. Affı var, tevbesi var, kapı açık. Ve lakin fetva veren merciler bu şekilde fetva veremez. Yani bunun tevbesi var nasıl olsa sen bunu yap. Ama yapana tevbesi var, istiğfar ederiz deriz. Yapana. Ama yapmadan evvel sorarsa ona da yap nasıl olsa tövbesi var diyemeyiz. O başka, o başka. i̇bn Abbas Hazretleri'ne iki kişi geldi. Birisi dedi ki adam öldürmenin dedi, e, tövbesi var mı dedi. Adam öldüren sonra tövbesi olur mu dedi. Tövbesi yok dedi, af, ebedi af olmaz dedi falan. Adam kalktı gitti. Başkası geldi böyle bir durgun halde falan. Dedi adam öldürsen dedi sonra tövbe pişman olsan ne yap tövbe Var dedi işte Allah'tan Allah affedem verir. Canındakiler dediler efendim bir kişi daha soruyu sordu birine ters cevap verdiniz din böyle değişiyor mu burada bir de fıkın siyaseti var dedi ki evladım dedi bu gelen çok sinirli geldi bu dedi birini öldürme gidiyor dedi buna tövbesi var desem bu kesin öldürecekti dedi tövbesi var ama buna yok dedim dedi. öldürmesin diye engelleyici fetva vermek lazım dedi ömrü de pişman olmuş anladım ki dedi tövbesi yok desem o madem tövbesi yok iki daha öldüreyim beş daha öldüreyim 99 öldüren yani imamesiyle yüz etti. Şimdi burada fetva böyle olur. Ben namazları terk edeceğim de bir yere gelsem falan asla bir vakit namaz terk edemezsin. Fetva yok buna canım. Ama adam terk etmiş de gelmiş de e ona da sen artık yambursunebe diye onu mu diyeceğim canım? Her günün tebisi var. Burada bir başka e, konu var. Kadın erkek ilişkileri, kadının e, sosyal hayatın içerisinde yer alması ve beraber e, aynı ortamda bulunmaktan kaynaklanan birtakım sorular ve sorunlar ortaya çıkıyor. Şimdi bu sorulardan bir tanesi şu, artık günümüzde karşı karşıya gelindiğinde aynı iş yerinde çalışanlar veya aile içerisinde kadınlarla erkeklerin bir arada bulundukları esnada veya karşılaştıklarında tokalaşmaları, el sıkışmaları gibi bir uygulama var. Bu konuda Hayrettin Karaman Hoca'nın, tabii ayrıntılı şekilde aktarmak lazım çünkü hocaya da haksızlık etmemek gerekiyor, bir takım referanslar göstererek zaruret halinde, e, olabileceği yönünde görüşler olduğuna işaret ediyor. Kendi iştahatı bu. Kendini müçtehit sayıyorsa iştahat eder. Tabii yani biz onu kabul edemeyiz. Hocaya haksızlık etmeyelim. Yani e, biz onun ifadesini e, aynen aktaralım. Çünkü bir e, okuyucusu sormuş. Ayrıntılı uzun bir soru. E, bulunduğum yerde e, çalıştığım ortamda diyor e, soruyu soran genç. Evet. E, mutlaka el sıkışmak e, mecburiyetim var. Bunu yapmadığım zaman çok ciddi olumsuzluklarla karşılaşıyorum deyince e, Hocanın cevabında e, Şöyle diyor Soruda olduğu için Allah Resulü kadınlarla musafaha yapılmasını Haram kılmıştır Ben bir kadının elini tutmak zorunda kalırsam Harama gireceğim diyorsun diyor Hoca Peygamberimizin bunu haram kıldığına dair bir hadis yoktur Devam ediyor Erkek kendisiyle evlenmesi caiz olan bir kadınla Tokalaşırsa Ahirette avucunun içine kızgın demir cüvaeri konarak cezalandırılacağını ifade eden hadis değildir. Uydurmadır. Kadınlar peygamberimizin kadınlarla biat yaparken el ele tutmadığı şeklinde bir bilgimiz var diye devam ediyor Hayrettin Kesin. Hoca. Bu haram kıldığını göstermez. Onun her terk ettiği yani bir şeyi yapmaması nehiy, yasak anlamına gelmez. Yasak ve haram olduğuna dair başka delillere ihtiyaç vardır. Peygamberimizin ve sahabenin Yaşlı kadınlarla musafaha yaptıkları biliniyor. Fıkıhçılar kadınla erkeğin musafahası konusunda kıyasla hükme bağlamışlar ve şöyle demişlerdir. Kadınların el ve yüzleri avret değildir. Bunlara şehvetsiz bakılabilir ama dokunmak yer bir bakımından daha etkilidir. Bu bakımdan avret yerine bakmaya ya ve dokunmaya benzer bu sebeple dokunma caiz olmaz. Bu gerekçeyle adeten... Şehvetin söz konusu olmadığı durumlarda ele dokunmak caiz olmalıdır, musafaha diyor. E, yanlış söylüyor. Yani şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadınlarla musafaha ettiği biliniyor, lafı tamamen yanlış. Yaşlı kadınlarla Yaşlı diyor. da değil, hiçbir musafahası yok. Müslim'de, sahih-i Müslim'de, yani onun verdiği kaynak normal bir kitap. Benim söylediğim Bukhari Müslim, yani Bukhari'den sonra en sağlam sahih-i Müslim kaynağıdır. Ayşe annemizden rivayet var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nikahına malik olmadı veya işte cariyelik şeyi de var İslam'da ee, yani kendi mülkiyetinde olmayan, mahremi olmayan diyelim hiçbir kadına eli değmedi diyor. Bunu Ayşe annemi söylüyor asla değmedi diyor. Onun için bu yaşlı kadınlarla musafaha yaptığı biliniyor. Lafla büyük bir yanlıştır. Evet yani. Şimdi hocam öyle demiş. E, öyle demiş. Hadis Müslim'de geçiyor Hz. Aisha'nın sözü. Dört mezebin cumhur uleması Kasanî diyor. Bedaî sanay ama ben Müslim'den okuyorum. Sahih Müslim'den okuyorum. Çünkü böyle bir durum olduğu zaman Son arayı vermemiz gerekiyor isterseniz. E, o arayı verip devam edelim. Hemen peçine bunu ifade evet, edelim. Evet. çünkü e, bir başka konu daha var tabii. Ona da bir kısaca değinmemiz gerekiyor. Ee, Yahudiler ve Hristiyanlar e, cennete girebilir mi? Ehli kitap için e, imanın şartı iki midir? Tabii o yetişmez gibi. artık bu haftaya da. Ama da... Bir ona da o başlığı da değinmiş olalım. Değerli izleyiciler kısa bir aramız var. Son bölümde yine birlikte olacağız. Bu bölümdeyiz. Son 5 dakikanın içerisindeyiz. E, kadınla erkek el sıkışabilir mi? Sorusu. Hayrettin Karaman Hoca'nın bu konudaki fetvasını sizlerle paylaştık. Ee, olabilir diyor ama tabii şöyle diyor haksızlık etmek istemiyoruz. Ee, hocam izninizle aynen okuyayım evet. ki bir haksızlığa yol açmayalım. Kadınlarla erkeklerin el sıkışması meselesine gelince günümüzde özellikle şehirlerde ve özel durumlarda kadınlarla erkekler el sıkışıyorlar. O adet haline gelmiş durumda. Müslüman bir erkek henüz kendini anlatamadığı bir ortamda elini geri çekerse bundan İslam'ın da istemediği bir dizi problem çıkabiliyor. Bir Müslüman erkek yukarıdaki şekilde bir gerekli hale gelmedikçe Müslüman olsun gayrimüslim olsun bayanlarla el sıkışamaz ama bayanın elini sıkmadığında daha önemli bir zarar söz korusu olduğunda beze dokunuyormuş gibi böyle bir duygu içinde kadın elini sıkabilir demiş. İşte sıkabilir. Bu kendi bir reyidir bu. İhtihatta i̇şte demeyelim çünkü müçtehit olduğu imasını yapmayalım. Çünkü müçtehit değildir. Rey'dir bu. Bu rey fıkha uymuyor. Çünkü kendi verdiği kaynak Kasani'nin bedai sanayidir. Hanefide muteber fıkıttır. O kendi verdiği fıkha ben baktım. Şimdi orada diyor ki dört mezhebin fukahasının cumhuru Ayşe annemizin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in eli hiçbir mahrem olmayan kadının eline değmedi sahih rivayetine dayanarak e, kadının bir erkeğin yabancı kadının vücudundan hiçbir bölgeye efendim tutmasının caiz olmadığını, dokunmasının ademi cevazına ...caiz olmadığı görüşünde birleşmişlerdir. Dolayısıyla durum buyken... ...genel halka böyle fetva verilmez. O çok özel bir durum olur da... ...bilmem ne de efendim... ...çok büyük bir yönetici makamındadır da... dünya uluslararası bir kriz çıkacaktır da falan falan. ...onda bile bir... ...rey ve içtihat mahası demiyoruz. Günahını kabul ederek... ...yani... ...onun da günah olduğunu bilerek... ...caizdir demeyerek... ...şimdi caiz demek başka... ...uygulamada tatbik başka... ...caiz dememek lazım... Çünkü dört mezhep caiz değil derken, şu anda biri çıkıp caizdir de mesela sahip değildir. Bu dinde yenilik ihtiyaç etmek olur. Amma ve lakin adamına göre demin dediğim İbni Abbas, bir adama başka dedi, bir adama başka dedi. O fıkhın siyasetidir, o başka bir şey. Ama genel halk soruyor, caiz diyemeyiz. Bu caiz değildir. Ancak Hanevi mezhebi yaşlı kadınlara müsaade vermiştir. Bir yaşlı kadın olursa can çekmeyen. Bir de diyor yine de insanın eğer fitneden eminse, çünkü ne kadar yaşlı olursa olsun eğer senin içinde yine böyle bir e, canlılık varsa, düşünce varsa yine haramdır, caiz değildir. Ama senin içinde böyle bir düşünce yoksa diyor, fitne yoksa, kadın da yaşlıysa, Hanefilerde bir tek yaşlı kaydını koymuştur. Bu da, efendim buna da kapı açmaya bir lüzum yoktur. Ama çok yaşlı olsa acuze denir ona ihtiyar, koca karı tabiriyle. Buna bir, Hanefiler bir tek buna, eşini genel manada karşıdaki kadın yaşlı mı genç mi, bunu hiç ayırt etmeden efendim, beze dokunur gibi dokunmak çağızdır diyemeyiz. Ama yaşlıyı ayırt edersek Hanefilerin böyle bir müsaadesi olduğunda deriz. Sade yaşlılarla ilgili. Tabii burada şöyle bir ifade var. Ee, İslam'ın istemediği bir dizi problem çıkabiliyor bu konudan kaçındığınızda. Anladım ama öyle bir konuyu kalkıp da tahammim edemeyiz. O şahsın başına gelecek özel bir durumdur. Burada yani adam genel o... olarak fetvayı soruyor. Caiz mi değil mi? O kişiye özel... Ya şimdi o adam bakar, karı zararının hesabını yapar da çok daha büyük. Efendim adam İslam'a de, kadın kalmayacak, kafir olacak da falan. Yani böyle bir ortam kaç kişiye rastlar can? Böyle bir çok şaz bir müstesna bir hali olabiliyor deyip de caizdir hükmüne vere... gayr olamayız. Çünkü caiz genel ifadedir. Böyle bir durum müstesna bir durumdur. Müstesnalar sorulara cevapta verilmez. Kaydeler külli verilir. Tabii o kişiye e, özel verilmiş bir cevap Yine de yaşlı kadında bile. Ama bilir. tabii e, yani onda mevzu da, iki hadisten söz ediyor. Hadis adı altında geçen. Yok biz ülke. ona demedik. Kaynağını şu anda bilmediğim için, evet. incelemedim için ona ben hadistir demedim. Kaynağını bilmiyorum. Evet, demediniz. Biliyorum. Ama ve lakin sahi hadis Müslüm'de Resulullah'ın eli değmedi. Bundan dört mezhep delilini almış zaten. Evet, son Dük bir dakikada eşarcı çıkaracağım. Şimdi yaşlıda bile biraz şey yapmak evet. lazım. Yani el çekmek lazım. Yine de kapıyı bu işlerde açmamak lazım. Başkası da o yaştını efendim bu adam Müslüman dindar adam, kadınla tokalaştı, o zaman birisi genkler de tokalaşır. Çünkü bunlar örnekle teşkil eder. Ondan sonra, e, burada ile ilgili de, e, Mahmut Efendi Hazretleri'nin mealinden, mutlaka şurayı okusunlar. Şartlar burada yazılıyor. Nur Suresi 31. artı meali. Bu mealin altında çok uzun bir not var. Bir yazı kadar. Bir de Ahzab Suresinin, 59. ayet-i kerimesi, Cilbap ayeti 59. Bu ikisini birlikte okudukları zaman Allah'ın örtüden, emrinden, kastı, muradı nedir? Bunu kesinlikle anlarlar. E zaten başörtüsü ihtilafı yok dedim. Diyanetin de kararı var bu evet, usta. Diyanet net. fetvahı nettir yani. Orada önüne gelenin ihtilafı muteber değildir. Aslında son dönemde baktığımızda bu konuya karşı çıkanlarda bile e, dinin bu konudaki hükmü konusunda Peki, bir kabul kalmadı. hali e, olduğunu ama toplumun evet. içerisinde yer alma şekli konusunda Bir vardı ama onda da vaktimiz kalmadı. Ee, hemen. Yani yaşlıya sadece, da dikkat buyurun. edilmesi lazım dediğim, Bağdat'ta bir vali gelmiş, kadınların nüfusu çoğalınca erkeklere ikinci evliliği şart koşmuş. İkinci evlenmeyeni asacağız, idam kararı çıkmış falan. Adam da gelmiş hanım demiş, ben demiş böyle bir vali geldi, böyle bir karar verdi, kadın çok sinirlenmiş falan. E mecburuz demiş, yoksa mü idam var, şu var, bu var, öl demiş, şehit de olursun demiş. Adam da demiş ya şehit olurum da sen de kocasız kalırsın size kim bakacak yani yaşayalım demiş ya falan. Ne yapacağız ne edeceğiz kanun yerine gelsin diye bir koca karı bulmuş. Demiş ki ya şu koca karı dul bununla evlensem de formalite evlilik yerine gelir biz de idamdan kurtuluruz demiş. Kadın zor bela razı olmuş ondan sonra evlenmişler. E mecbur tabi hepten de formalite olmaz. Gece zıfav olmuş kalmışlar koca karı bilmem ne. Mesele ne? Ertesi gün efendim o yaşlı kadın çıkmış topallaya topallaya yaşlı topal aksak. Bir yandan da şöyle diyormuş. Bağdat Bağdat dolalı böyle vali görmedi diyormuş. <gülüyor> yani şimdi <gülüyor> hal böyle olunca demek ki yaşlı da olsa efendim bu işe kapı açmamak lazım. O yaşlı bu geç bu orta yaşlı falan bu orta şekerli kahvenin ayarına döner. Ondan sonra biri şeyi kaçırır. Ne lüzum var canım? Yani burada bir lüzum yok. Buna riayet etmek lazım. Şüpheden evet. sakınmak lazım. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Tabii e, iki önemli konu başlığımız vardı. Önümüzdeki haftaya kaldı. Yahudi ve Hristiyanlar cennete girebilir mi? Ehli kitabın imanı için iki şart yeterli mi konusu ee, var ki ee, onu önümüzdeki hafta e, konuşacağımız anlaşılıyor. Ee, değerli izleyiciler bu haftada Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetlerin sonuna geldik. Az sonra Gökhan Taşkın gece hattında sizlerle birlikte olacak. Hepinize iyi bir gece diliyoruz. Hoşçakalın.